Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâkûnnâ lehtâdî el-evlâne hedâna Allah. Ma mâ tevfîkî ve atisâhâbî illâ billâh Sıcak gelir Ve qâdjâet râsulü Rabbina Muhammed. Allahum salli alâ Muhammed. Sallu alâ Muhammed. Allahum salli alâ Muhammed. Muhammed. Allahum salli alâ seyitim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فيها إفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Rubu səma və arzuma məma bənəhümə, in kuntu muqinin, yaa ilahiyallah yuhim yumid, rubukum ruba baikum alawelin, sadek Allahu alažib, Allama fəna bil Quran alažib, barik lanafin, alhamdulillah, hasan tukum bilhi allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylese gecemiz mübarektir ama bizim hakkımızda mübarek eylese herkes hakkında mübarek değildir çünkü ameline bakar bu mübarek saatte içki içenler var şimdi kumar oynayanlar var, cinayet yapanlar var sahillerde, kötü yerlerde haram işlerle uğraşanlar var gece mübarektir onlara mübarek değil onlara uğursuzdur bize mübarek olsun inşallah. Evet, bu geceki gecelerin şahıdır. Kadir gecesinden sonra en üstün gecedeyiz elhamdülillah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlarına nail eylesin, bereketlerine, faziletlerine nail eylesin. Mübarek gece Leyletül Hayat. Bir ismi de var ki hayat gecesi bu gece. Niye hayat gecesi diyor? Akşam yatsa arası kimse ölmez diyor. Niye ölmez diyor? Ali Aleyhisselam, dosyaları teslim almakla meşguldür diyor. Allah Allah! Bu gece hayat gecesi. İnşallah maddi manevi hayat bulacağız. Efendim, hayırlar bulaşacak bize inşallah. Fazileti çok. Efendim, ancak hakkındaki rivayetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu birkaç hadis-i şerifi rivayet ederek başlayalım ki, buyuruyor ''Men ahyelle yâ liyel hamse ve cebedlehûl cennet. ''Senede beş gece var, bunları kim ibadetle ihya ederse, ayık geçirirse, o kimse için cennet vaciptir.'' Yani girmesi kesinlik kazanıyor. Bu beş geceden bir tanesi hangi gecedir? ''Leyletü nusru min şaban Şerif'in 15. gecesidir yani bu gecedir. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor Ebu Umame hadisi Kamsü'l-Eyalin La turaddu fînnet 5 gece vardır senede Bunlarda dua reddolmaz. Kim ne isterse mutlaka verilecek. Ona göre itikad edin. Bu da Bu beşten bir tanesi olarak leylet ül min Şaban şaban Şerif'in 15. gecesi Bu mübarek gece sayılıyor. Diğerleri kitapta yazmışız. Bakarsınız. Gecemizle alakalı konuşuyoruz. Yine bir hadis-i şerifte Hamsüleyal Benim beş gece var. Her kim menah ne ibadetle geçirir tasdıkın bi vâdihinne bunlarda yapılan müjdelere inanacak. Evvela tasdik edecek. Bu gece hakkında fazilet duyduğu bütün rivayetlere iman edecek, inanacak, şüphelenmeyecek, acaba demeyecek. وَرَجَّاءَ ثَوَابِينَ Sevaplarını umacak. İtikad edecek, ile imadet edecek, sırf Allah'tan umacak. Ve ümitli olacak, ümitsiz olmayacak. Ben affolur muyum acaba? Ben bozuk adamım, ben reddolunanlardanım, ben beni beraat gecesi de paklamaz, Kadir gecesi de aklamaz, Böyle evham yapmayacak. Sevabını umacak. Ben ne kadar ret dolu layık adamım ama Allah da o kadar kabul etmeye layıktır diyecek. Şu duayı gözden kaçırmayın. Tabii Arapçasını bilmiyorsanız da Allahumme mağfiratuke evşa'u min zunubi ve rahmetuke erca indi min Dua kitabında var bu. Yani Arapçasını bilmiyorsanız Türkçesini söylüyorum. Bu mübarek gecede bunu gözden göz ardı etmeyin. Çünkü insana şüphe geliyor, vesvese geliyor. Ben af olmam. Geçen hafta salı günü saydık burada. Efendim, kitapta da Şaban Şerif kitabında da bunlar anlatılıyor. Berat gecesi af olmayanlar. Ferat gecesi af olmayanlarda can 19 madde var. Bu 19 maddeyi geçen hafta kısaca anlatmaya çalıştım ama siz yine gözden geçirirseniz hangi günahlar mağfirete manidir? Bu gece af olunmaya mani olan günahlardan nasıl huzura e tövbe edersiniz? Ancak İnsan şu duayla işi kurtarabilir. Sahabeden birisi vah benim günahlarım deyince sızlanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne oldu sana dedi? Ya Resulullah günahlarım çoktur Ümit kesecek hale geldim. Yani hepimizin günahlarımızı göz önünde bulundurursak hakikaten insanı ümitsiz edecek derecede günahımız var. Fakat buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Abdest aldı kıl, kıldı. Otur şurada, oturdu. Hakim rivat ediyor, hadis müstedirekte var. Kul söyle. Benim şu söyleyeceğim tekrar eyle. Allah'ım. ey benim Allahümme. Senin affın benim günahlarımdan geniştir. Şimdi bizim günahlarımız mı daha geniş, Allah'ın rahmeti mi daha geniş? Şüphe var mı? Yok. Ya Rabbi senin rahmetin benim amellerimden daha ümitlidir. Yani bizim yaptığımız ameller, bu gece sevaha kadar ibadet etsek, yüz rekat kılsak, bin ihlas okusak, neler yapsak, ortalığı çatlatsak ibadetle. Bizim amelimiz mi daha ümitli, Allah'ın rahmeti mi daha ümitli? Ya Rabbi benim, senin bağışlamam benim günahlarımdan geniştir, senin rahmetin benim amellerimden daha ümitlidir. Üç kere tekrar ettirdi ona, tamam. Hadi kalk dedi, ne yaptıysan yaptın, Allah affetti seni, kalk dedi. Bunu yapın. Tabii benim şu anda yazdığım kitaplarda bunu yazamadım. E, dua kitabında zannediyorum yazmışım. Bilmiyorum, onda da yazmış mıyım tabii de. Bu istiğfar, he? Yazıyor diyor arkadaş. Tamam, bunu yapın. Ha Türkçesini anladınız. Tevbe namazı kılıyorsunuz. Abdest alıp tevbe namazı kılıyorsunuz. Diyorsunuz ki üç kere, Ya Rabbi. Senin affın benim günahlarımdan geniştir. Senin rahmetin benim amellerimden daha ümitlidir. Bu şekilde bir yalvarma yaparsanız bunda hiç şüphe yok ki mağfireti daha geniştir, rahmeti daha ümitlidir. Onun için inşallah af olmayan kalmaz. Ondan sonra yine hadis-i şerif'te ne buyuruyor? Vaatlerini tasdik edecek, müjdelerine inanacak, sevaplarda umacak, ümitsiz olmayacak. Yani inde zanni abdi bi ben kulumun zannının yanındayım. Meşru zanlardan benim hakkımda dilediğini düşünsün. Eğer bir kul düşünürse ki Allah beni bu gece affetmeyecek, onu affetmem diyor. Çünkü ben kulumun zannına göre muamele yaparım. Eğer ümitlenirse de ben ne kadar günahkar olsam bu gece yine bana da bir beraat ihsan eder. Ümitlenirse ona da zannına göre muamele yaparım. Ben kulumun bana karşı itikadını boş çevirmem diyor. Onun için burada hüsnü zan hüsnü zan ne demektir? Güzel düşünme demektir Kullar hakkında bile ne, nasıl düşüneceğiz? Hüsnü zanda bulunacağız, güzel düşüncede bulunacağız Ya Allah hakkında Gelle celalu, Efendim Allah beni affetmez, mağfiret etmez düşünceleri Uygun bir düşünce değil Ne kadar da günahların olsa Tevbe kapısı açık Bu mübarek gecede tevbe kapısı açık Bak geçen hafta sayıldı Şimdi burada müjdeler sayılacak. Müjdeler sayılacak, sıralanacak, dökülecek, faziletler, meziyetler dolmuş taşacak. E fakat bunlar kime nasip olacak meselesi de var. Yani gazetede ilan gördüğün zaman da iş eleman aranıyor. Maaş nedir? 3000 euro. Uuu, bu iş tam bana göre. O iş tam sana göre ama sen o işe göre misin meselesi var. Niye altında şartlar var. Şuradan mezun olacak, şu lisanı bilecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Aa! Hamallara vermiyorlar 3000 euro. Beni gibi ilkokul mezununa da vermiyorlar. O zaman ne olacak? Ha. Sen şimdi bu gece müjdeler sayılacak. Ha, tam bu gece bana göre. Tam amel edeyim 12'den vurayım. Epeki sen bu gecede bu müjdelere nail olma şartlarına haiz misin? Bazı günahların bu gecede mağfirete mani olacağı kesindir. Bu gecede af olmayacaklar bulunduğu kesindir. Hadis-i şerifler ittifak etmiştir. Birçok kanaldan geliyor, bir yerde birleşiyor ki bu gecede tevbesi e, yani mağfireti, mahcup olanlar, perdeli olanlar var. Ancak tevbe kapısı açıktır. Tevbe ederse af olur. Ama devam ediyorsa af olmaz. Bunların başında ne sayılıyor? Şirk. Allah'a ortak koşmak, Allah muhafaza etsin. Bu şirkin çeşitleri var tabi münafıklığı var, efendim müslümanım deyip de içine inanmayanı var, itikadı bozuk olanı var, irtidadı var, dinden dönmesi var, çeşitleri var. Her şey çeşitinden Allah muhafaza etse. Ondan sonra nedir? Şahna, kin tutmak, küs durmak, müslümana kin tutmak, hele sahabeye kin tutmak şia mezhebi gibi tamamen mağfiretevanidir. Müslüman müslümana kin tutmak o çok tehlikeli. Hatta hadislerde söyledik size, Mevla buyurur ''Bunları geciktirin, bunları affetmeyin, barışsınlar da öyle affedin.'' ''Bu gece çatlatsan ibadetten bir Müslümanla aranda kim varsa, o kincilik, o kalbindeki nefret, o düşmanlık sana mani oluyor.'' ''Mani oluyor, onun için siz bu gece silin bu işleri, eski hesapları kapatın, kalbinizdeki nefretleri silin, Allah için.'' Müslüman kardeşlerinize karşı ancak tabi Allah için buğz edilebilir fakat Allah için buğzla da nefis için buzu birbirine karıştırmayın çoğusu adama kızıyor kızdığı için kim tutuyor sorsan da ben Allah için kızıyorum diyor halbuki Allah için kızsa o aynı günahı yapan nice insanlar var sevdiği onlara kızmıyor mesela orada anlaşılıyor ki Allah için değil o kızgınlığı Tamarına bastığı için, nasırına bastığı için. Orada çok ince bir çizgi var, herkes onu ayırt edemez. Onun için buzları, hasımlıkları bırakalım. Ancak tabii bir... Bu tamamen hepimize taalluk ediyor. Öyle bir günah ki bu. Ehli sünnet dışı bozuk fırkaların itikatlarını hamle olunursa biz kurtarıyoruz. Ehli sünnet dışı 72 fırkanın bozuk inancını taşıyanlar ve sahabeye kin taşıyanlar bunlar kesin. Evza'i böyle tefsir etti radıyallaha. Diğer alimlerin çoğu böyle tefsir ediyor. Ehlül ehvai vel bida'i Reformistler, dinde yenilik çıkaranlar, ehl sünnet dışına çıkanlar diyor. Burada rahatız inşallah. O manada bir çıkışımız, fıskımız, şahnamız yok. Ama birbirimiz arasında kim ve nefret ve küskünlük işi hepimizi bozar mı? Bir taneyi affet edilmiş bırakmaz yani. Onun için bu iş biraz tehlikeli. Ne yapacağız işte? Yani hakikaten insan bu sefer şüphelenecek diyecek ki ben aff olmayacağım bu gece. Birilen küst küs duruyorum. E barış hiç barışma ihtimalimde gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Ben o adamla barışmam da on için. E ne olacak şimdi? Siz neyse diyorum bu işi kapatın. Küslüğü bırakın. işisiz siz başlatın, alttan alın. Ancak hepden de sizi de ümitsiz bırakmak istemem. Bir şey gördümse onu da gizlemem. Bir rivayet gördüm ben bu iş için. Ama siz yine işi düzeltmeye bakın. Ama bir rivayet gördüm, o da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin üçte biri ibadete devam edince Cibril geldi aleyhissalatu vesselam. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Diğer peygamberlere en fazla on kere, on iki kere falan gelmiş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bin kere gelmiş Allah Sefir, elçi, gidiyor geliyor İsa Aleyhisselamla bile mülakatı 12 kere falan Yani acayip bir şey Geldi dedi ki Allah Teala sana selam söylüyor Ve buyuruyor ki Ümmetinin üçte birini cehennemden azat etti Beraat verildi dedi İnna allâhe a'teqa Thülüthe <gülüyor> ümmetike bi şefaatike Fiyazille ile bu gecede ümmetin üçte biri senin şefaatınla e, secdeden kalkmıyor Ka Kapandı kalkmıyor Onun için Şaban benim ayımdır Onun için bu gece onun gecesidir e, Dedi tamam Yani memnun oldum fakat Bu bir şey değil Üçte ikisi kaldı cehennemde E Cibril dedi ben elçiyim tamam sen elçisin Yaptı bir daha secdeye Ağlamak, sızlamak, dua yalvarmak, cibril gecenin yarısı da geldi. İnyallah ümmet gibi şifat? Ümmetinin yarısı azat dedi. Berat verin. Tamam dedi. Fakat razı oldum demiyor yani. Yeter demiyor. Üçte birini bırakalım cehennemde. Sabaha yakın geldi. Sabaha yakın demek. seherde yani. İmsaktan önceden. İnna Allahi kırauke selam Allah Teala'nın selamı var. Ve kul inna Allah a'taqa jami'a ümmetike. Minen nar bi şefaatike. Bu hatta Bütün ümmetini azat etti. seni şefaatinle bu gece hepsinin beraatini verdi. Hasmı olanları aralarında dava olanları küskünlük bulunanları müstesna bıraktı, aftan hariç tuttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hepsi yandı o zaman dedi bana <gülüyor> yani her çekez azad oldu, hasmi olan kaldı, hasmi olmayan mı var? ne olacak? Cibril dedi, ben ben haber getirdim tamam sen, mübarek olsun yeter demiyor Allah-u Teala'nın ne sözü var? estağfirullah ve lesevfe ne kadar vereceğim sana diyor. Sen razıyım diyene kadar diyor. E razıyım diyene kadar vereceğine yemin ettiğine göre Resulullah da razıyım demiyor bir türlü. Demeyince Hazreti Cibril gitti yine. Sabah oldu Hazreti Cibril geldi yine. Dedi ki Allah Teala buyuruyor ki <gülüyor> Allah kadzâ men li en yurdiye min fazlih. Allah Teala bu aralarında dava bulunan küskünlük olanlar hakkında da bu işi sen razı olmayınca Allah Teala da işine gelmedi. Kendisi üstlendi ki fazlı keremimle bu aralarında dava olanları ben razı edeceğim. Birbirinden razı olmuyorlar. Keçi gibi inat etmişler. Birbirinden razı olmuyorlarsa, o işi ben üstüme alıyorum, ben razı edeceğim, bunları böyle affedeceğim. Yine de helallık aldırmadan olmuyor da ben ederim diyor bir şekilde, helallık aldıracağım, onları da azat edeceğim diyor. Aleyhisselam Efendimiz buyurdu, şimdi ben de razı oldum. Bu sabah. Yarınki sabah, Tananın kuyruğu koptuğu sabah. Yarınki sabah gibi bir sabah daha yok. Dört gece. Sabahları geceleri kadar kıymetli. Aman sabahın cemaatine çıkın. Aman, aman, aman. Sabah kadar kılarsınız da sabah din yatarsınız yanarsınız. Sakın yanlışlık yapmayın. Dikkatli olun. Dört gece okuyorum onu. Erbaüleyan. Dört gece var. Leyaliinne ke ken yamiinne ve yamu nekeleyaliinne. Geceleri günleri gibi günleri geceleri gibi. Senede dört gece var. Nurtu kullafiye nesem. Allah o gecelerde ve o günlerde boyunları azat eder. Şimdi bu gece beraat ve azat başlıyor. Ne zamana kadar devam ediyor? İmsak olana kadar demiştik ya zam geldi. Hadis buldum yine. Hakim Müstedrek'te ulema rivat ediyor. Diyor ki, ertesi gün, yani yarının güneşi batana kadar azat devam ediyor. فِعْتِكُ bir adedi. Mi'zah ben'i kelb. kabilesinin keçileri kadar diyor o hadiste. Kelb kabilesi en fazla koydu keçisi olan, sürüsü olan. Kelb kabilesinin keçileri kadar azat eder. Yarınki akşama kadar azat devam edecek. Onun için yarının orucu çok önemli. Yarının amelleri çok önemli. Ve yubbir rufi'innel kasem. Allah o gecede ve o günde, yarınki günde yeminleri ibrar eder. Kim Allah adına bir şey ister Allah Teala onu boş çevirmez. Allah adına isteyeceksin. Ya Rabbi senden istiyorum. Ne adına istiyorum senden? Sen Allah olduğun için istiyorum. Senin adın Allah'tır. Senden başka ila yoktur. Vahitsin, ehadsin, fertsin, sametsin. Doğmamışsın, doğurmamışsın, eşin benzerin yoktur. Senin adına senden istiyorum. Senin birliğine şahitlik yaptığım adına senden istiyorum. Bu şekilde bir ant içmeleri kasemleri, Kasemle, yemin yeminle duaları da bilin. Bu da İsmi Azam rivayetleri var. Bunları yazmamışım kitaplarda şu anda yok benim size vereceğim kaynak. Efendim yine de siz Türkçe olarak söylüyorum. Bu şekilde de isteseniz olur. Ve yu'tii fi'n-ne'cizil. Allah Teala bu gecelerde ve günlerde günü gecesinden ayrı değil. Bol bahşişler verir. Çok bol. Kapılarını açar. Senede dört gecede diyor, Hadis-i Şerif'te rahmet kabılarını açar. يفتع الله في أربعي ليال أباب الغير Bütün hayır kabılarını açar. Nasıl açar diyor? Yağdırırcasını açar. Gökten boşaltırcasını açar. Bunlardan biri de bu gece. Şaban Hormes'in gecesi. Hangi rivayette faziletli gece var? Bazı dört geçiyor, bazı beş geçiyor. Hepsinde berat gecesi mutlaka var mı? var. Kadir gecesi olmayan rivayetler bile var. Yine Berat gecesi onlar da var. Alekin bi arba'i layali fi sene. Senede dört gece ibadete meşgul olun. Fennallahu yufriğu fiha'n rahmete ifrağa. Rahmetinin sınırı olmaz diyor, boşaltır diyor. Yine o gecelerden biri bu gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yucibuni en yufriğa'r raculu nefsahu fi arba'i layal. 4 gece diyor, hoşuma gidiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve bir kul hiçbir iş yapmasın, sırf ibadet yapsın diyor ki. Senede dört gece, hiçbir şey yapmasın, sırf ibadete kendini ayırsın diyor, uyumasın diyor. Ha, o gecelerden biri, yine bu gece. Böylece sabahı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu müjde geldi. İşte o dört gece ki gecesiyle günü eşit. Arafa gecesi günü, Cuma gecesi günü, Berat gecesi günü, Kadir gecesi günü, dört gece. Bunlarla birisi bu gece. Yarını aynı günü, gecesi gibi kabul edin. Sakın yarın, Berat gecesi geçti zaten diye işi gevşetmeyin. Yarın akşama kadar bu gecedir. Böyle bir gün. Allah Teala diyor ben razı edeceğim. Tabi onu ben size anlatıyordum. Nasıl razı edeceğini misal olarak rivayetlerde görmüşüz, efendi de dinlemişiz. Nasıl oluyor? Ahirete çıktı adam, birinden hasımlığı var, araları açıktır helallaşmıyorlar. Efendim cidalleşiyorlar. allah Teala da berat gecesi hürmetine Resulullah'ın şefaatı bereketine bunu azat etmiş. Fakat şimdi bu adam da hakkını iddia ettiği sürece de bunu da hakkını vermemiş cennete av adamı koyamıyor. Cehennemden de kurtaramıyor. İstese kurtarış işte. İstediğimi kurtarıyor. Ne yapıyor? O razı olmayana diyor ki, buyuruyor ki kulum bir köşk gösteriyor. Açıyor cennette bir köşk. Öyle köşkler var, öyle saraylar var. Adam görünce şaşır. Ya Rabbi bu acaba hangi peygamberin köşküdür? Mevla buyuruyor ki senin de olabilir. Nasıl olabilir benim ya? Nasıl olamaz senin ya? Ben Sahibi benim veririm diyor. Nasıl olacak ya Rabbi benim amelim mi çıkar bu kadar? Sen şu adamla hasımlığın var ya dire. Helalet ona da diyor. Kurtar bu işi diyor. Al burayı sana vereyim diyor. Körün üstü bir göz, Allah'a verdiği iki göz. Adam diyor öbürünü soysam bütün hakkımı alsam da bu köşkten bir oda alamam zaten diyor. Madem ki Allah diyor bu köşkü de bana nasip ediyor, tamam ya Rabbi diyor mesele değil ya. Helal olsun gitsin diyor adam rahat olsun diyor. Tabi burada olsa öldürmesem doymam diyor. Bunu diyor cehenneme diyor göndereceğim diyor. Kesinlikle cennette komşu olmam diyor yani. Böyle diyor ama orada işlerin sıkışıklığını görünce tabi Ezrail Aleyhisselam kırtlağını sıkmış öldürmüş onu, kabre indirmiş onu mahşer sırat mizan bir de cehennem gürleyince tabi Hepsi helal olsun diyor yani. Tabi durum bu. Ama yine de Allah karşılıksız adamı bırakmıyor. Ne yapıyor? İşte bir köşk veriyor ona, bir makam veriyor ona. Neden adamdan alacağı var tabi Allah Teala. Öyle de helallık, helallaştırmadan da herkesi yollamaz. Onun için ikinci günah şahna. Ondan sonra efendim faiz. Allah muhafaza. Bu faiz işine son verin. İşimiz batar demeyin. Batmaz çıkar. Allah söz veriyor. Faizden batar, faizsiz yükselir. Bırakın bu faizli kredili işleri bunu. Zina, Allah muhafaza. Varsa zinası olan, hadis-i şerifte diyor, "Feğfirul cemii ibadi bütün kullarını Berat gecesi affeder illâ zaniyetun bi ferciha ev Şirk koşan Allah uzak etsin. Bir de tenasül uzvuyla zinadan diyor tabi, Tenasül uzvuyla demesinden anlaşılıyor ki göz zinası gibi şeyler buraya dahil değil. Onlar da günahtır ama e tabii ki bu Esas büyük kebairden olan zina mağfiretle manidir. Bunlar heykel tıraşlık, Allah muhafaza. Ondan sonra söz taşımak, bu da bizde bol var. Buna tevbe lazım. Fe inne'llahi la Bunlar tevbe etmese bunları başlamaz. Okuyun. Şimdi evvela neler bizim Velal ila mushbil izar. Eteğini yerden sürüten kibirlileri affetmez diyor. Evvelce böyle fazla kumaştan yaparlar, arkadan eteğini sürterler. Bu neye yarıyordu? Kibre yarıyordu. Tabi şimdi moda öyle değil. Bazı kere moda dizine kadar çekiyor yukarı mesela. Bazı kere yerden sürütüyor. Buradaki maksat nedir? Kim büyüklük duygusu taşıyorsa, insanlara karşı hava atayım, cakas atayım fikrindeyse Beraat gecesi Allah ona bir kere bile nazar etmez diyor. Yani güzel arabanız var. Veya güzel bir elbiseniz var. Güzel bir ayakkabınız var. Güzel bir cep telefonunuz var. Neyse. Herhangi bir sahip olduğunuz şeyle insanlara kibir taslamayın. Ama güzel elbise giyebilirsiniz. Allah güzeldir, güzeli sever. Güzel elbiseye manilik yok. Yeter ki İslam'a uygun olsun, bol olsun. Efendim, avret yerlerini göstermesin. Darlığından belli etmesin. Tamam. Ama burada maksat nedir? Tahalılık ve güzellik değil. Burada maksat kibir ve büyüklük taslamak için onu kullanmaktır. Allah bu niyetten bizi muhafaza eylese. İşte ana babasına isyan eden ana babasına edepsizlik eden haklarını yerine getirmeyen vesaire Bunlar af olmaz. Geri kalanlar bu mübarek gecede mağfiretleri muhakkaktır. İnşallah rahman. Şimdi gecenin fazileti hakkındaki rivayetleri inşallah okuyacağız ve böylece acaba hangi gecedeyiz bunun ihyasına çalışacağız yalnız hadis-i şeriflerde ok dinliyorsunuz ne dinliyorsunuz hep kıyam ihya tabirlerini dinliyorsunuz men qame leyleten nisru min şaban lem yemut kalbu yevme temutul kulub bu hadis-i şerif de çok kaynaklarda yer alıyor. Her kim Şaban'ın yarısının gecesi, bu mübarek gecede kıyamda bulunursa Diğer hadislerde mesela ''Men ehyelle yâli el ''Şu geceleri ihya ederse'' İki tabir hadislerde rastlıyorsunuz. Biri kıyam, biri ihya. Lugat manalarında kıyam ayakta durmak demektir. İhya da mamur etmek, yaşatmak demektir. Canlı tutmak demektir lugat anlamında. Fakat tabi bunların istilahları vardır. İstilahlar var. İyi, beraat gecesi ayakta durayım, sabaha kadar oturmayayım, sandalye getirmeyin, ben ayaktayım. Böyle bir şey değil tabi burada. Buradaki kıyamdan maksat nedir? İhyadan maksat nedir? Bunu mübarek gecelerin hepsinde biliyorsunuz, konuşuyoruz. Ancak bu hususta ben size dedim ki en büyük ihya'yı şu sohbete gelmekle yaptınız. Gece ne okuduk size? Ebu Uzer Hazretlerine yapılan rivayette Ya bazer Lend tağdü ve teallüm kitabi'llah. Bir ilim meclisine gitsem, bir ayet duysan öğrensen, hayrul lekum len tusalli me teraka. 100 rekat nafile namazdan hayırlıdır. Bu gecenin kaç rekat namazı var? 100 rekatı var. Ha 100 rekat kılınmayacak mı? Kılınacak inşallah. Ama 100 rekattan eftal bir amelde şu anda. Ya bazer Bu gecenin en üstün namazı kaç rekattır? Bin. Aşağısı iki rekattan başlar. Ortası, yüz rekat, en üstünü bin rekattır bu gece. Bu gecenin namazları bahsinde ben dokuz tane namaz yazmışım mesela. Bir tanesinde diyor ki birinci rekatta bin kulüvallah diyor. İkinci rekatta yüz kulüvallah diyor adam tabii. Bu hiç sizin dişinize göre bir muhallebi değil yani. Onun için siz yüz rekatla idare edin. Yüz rekat da çok gelecek çoğunuza. Fakat en fazlası kaç rekattır diyor? Bin rekat. Bu mübarek gecenin namazı. E nasıl yetişecek? de yetiştirenler yetiştirmişler. Ama hadis-i ey Ey Ebu Zer! لَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ min مِنَ ilm Bir yola çıksan, bak Allah için arabalarla yaya ya olarak neyse geldiniz buraya. Buraya niye geldiniz? Burada sizin ne, ne faziletiniz var? Bir ilim öğrenmeye geldiniz. Bak şurada yarım saat olmadı, kaç tane hadis okudum size? İlimden bir konu öğrenseniz, umile bi evlem yomel <gülüyor> bi ibni Maça hadisi, amel edilsin veya edilmesin. Bak bu acayip bir şey. Bir konuyu sırf öğrenmeye bu va va vaat veriliyor. Yoksa o ilminden amel etmek şartı da getirilmemiş. Mesela bir hadis öğrendin ki Yüz rekat namazın şu kadar fazileti var. Öğrendim bunu, fakat yapamadın. Yapamasan da diyor, sırf öğrenmen. Hayrollegeminetsalli elfarakatintu tawwa, bin rekat nafileden daha üstündür diyor. Onun için şimdi bu ilim meclisinden oturmanız bin rekattan da size hayırlıya yazılacak inşallah. kudur meclisiyim meclisi il neftal müssalat elfi reka İhya ulumda i̇mam Gazali rivade ediyor. Bir ilim meclisinde sohbetinde bulunmanız bin rekattan üstündür. Ve min uyâdedi elfi merız. Bin hastayı ziyaretten üstündür. Ve min şuhud elfi cenaze. Bin cenaze kılmanızdan üstündür. Halbuki bir hastayı ziyaret Allah'a ziyaret gibidir. Ve bir cenazede bulunmak bir kıyrattır Buhari hadisinde, Uhud dağı kadar sevaptır bir cenaze. Bin cenaze bin tane Uhud dağı eder. Bundan üstündür. Bir sohbette bulunmanız. Sordular, ''Evemin kıraatil Kur'an, Kur'an okumaktan da üstün müdür?'' Mesela bir adam, akşam namazından başlasa, sabah mezanına kadar Kur'an okusa, birisi de işte sohbette bulunsa, hangisi üstündür? ''Ve'l yenfe'ül Kur'an bil ilim.'' Buyurdu ki, ilimsiz Kur'an bir şeye yarar mı?'' Okursun, okursun ama Kur'an'ın ne buyurduğunu inanmazsın Hiç okuduğunda bir şeye yaramaz Onun için illa ilim Onun ilk ihyayı yapıyoruz elhamdülillah Şu saatte ilk ihya yapıyoruz ama bundan sonra Tabi sizi serbest bırakacağız Herkes bir an Evine gidecek Ve bu gece inşallah uyuma yok Güzel bir demli çay Tamam mı Ama bana bak yüz rekatın iki rekat tabi bir çay içmeyin öyle karıştırırsınız Mübarek, yüz rekat bitince bir çay içersiz. Öbür 14 rekattan evvel mesela. Ama yani çok darlandım. baktın ki uyku bastırıyor. 10 rekatta bir gidersin bir kafanı suya sokarsın. Tamam mı? En sende buz dolaştırırsın. Ondan sonra nescafe böyle koyu kahveler, kafeler. Bunlar usulü var. İyi kuvvetli içeceksin, gözün açılacak. Bir tanesi diyor ki ben Nescafe içtim mi? Taça uyurum. E içme o zaman ben ne bileyim ben standarttan bahsediyorum sen ben beni kadar etmez. Ancak çoğunu uyarır. Bu gibi şeyler kafayı yerine getirir. Semaver devamlı fıkırdasın yani. Semaver fıkırdasın. Dervişlerin işi semaver duracak. Demli çay içilecek. Böyle Erzurum açık çay içme uykunu getirir. Demli çay içeceksin, kafanı açacaksın. Hocaefendi Öyle bir hale geldim diyor. iptal oldum. Nasıl oldun? Ne dediğimi bilmiyorum. O zaman yatacaksın diyor. <gülüyor> Niye yatacaksın? Çünkü diyor dua ederken beddua edersin diyor. Allah muhafaza Rasulullah <gülüyor> Resulullah buyurdu bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı ki kafanız karışırsa, aşırı uyku bastırırsa, o zaman uyuyun biraz diyor. Adam da, da biraz uyuyun nerede? Adam yarım saat uyusa ayılıyor. Öbürü bir yarım saat yattı mı daha diyor, hiç kalkamıyorum diyor. <gülüyor> mubarek <gülüyor> mübarek adam, sen da vinç lazım kaldırma yarım saatten sonra bir daldırırsan hiç kalkamaz onu da dengeleyin yani ha, onu da dengeleyin ama işte birbirinize yardımcı olun hanım sana yardımcı olur, sen ona o efendim sana çay getirir böyle yalnız böyle üç dört dekatta bir yapmayın mümkün mertebe dayanın çok aşırı uyku bastırdım açmak için böyle bir şeye müsaade var, uykuyu açmak için ama adam Allah emanet olun, ya Rabbi beni affet diyecek yere affetme beni diyecek duruma gelirse Veya Allah ya Rabbi belamı ver falan diyebilir yani Öyle uyku oluyor, ağzından çıkan hiç kulağı duymayacak hale geliyor O zaman dua ve namaz yapılmaz O ne yapmak lazımdır? O zaman bir miktar istirahat lazımdır Ama işte kendinizi hazırlamanız lazımdı Dün geceden biraz uyku almanız, bugün gündüzden biraz takviye yapsaydınız, gündüz uyusaydınız biraz, bugün pazardı Anca dolaşıyorsunuz. Ve o sonra gecede uyuyorsunuz. Mübarek adam. Biraz bugün uyusaydınız geceye kuvvet olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gündüzün uykusuyla geceye gecenin kıyamına yardım alın. İslam siyaset üzere gider dedim size. Siyaset nedir işte? Nefse karşı siyaset. Hepten yatıracak seni. Onun için gündüz biraz uyusaydınız iyiydi. Fakat şimdi bu kıyamlar yani bunlar neyle yapılıyor? Hangi ibadetlerle gece ihya ediliyor? Bu hususta tabii çok konuştuk. Ancak ben size bu Şaban kitabında yeni hazırladığımda, Şabanın yarı gecesini ibadetle kıyamda bulunanın kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez. Hem yamutkal bu kulub kalbi ölmez. Bunun manasını veriyor. Diyor ki son nefeste diyor öyle bir şiddet gelir. Ölüm sarhoşluğu sarar. Şeytan da adamın imanı kapma atmaca gibi böyle bekler. Ya lan imanını alıyor o zaman. Adam bir Allah'tan birine geldi. Boğazı öyle susamış kurumuş ki yanındakilere komada olduğu için sekeratında e, su verin bana diyemiyor. Ağzı kuruyor siz gördünüz mü bilmiyorum. Ben rastlamışım öyle öleceklere. Pamukla ıslatırlar. Dudaklarını böyle ıslak tutarlar. Adam zaten kendinde değildir. Halbuki ona kadar su istiyor o zaman biliyor musun? Diyor dicleyi Fırat'ı taksan, ırmağı taksan, kurulu geçmez. Az kurulu da çok zor bir şey. Ben şeker hastalığından bunu çekmişim. Bazen yine çekiyorum, bazen hiç durulacak hal yok. Yani buradan hakikaten musluğu bağlasan devamlı, durduğu anda yapışıyor. Böyle bir hastalıklar oluyor. Tabii ölümü daha görmedik yani, ölüm acayip bir şey ırmak bağlasan diyor, kuruluğu geçmez. Ölümdeki susuzluk çok zor. E adam da bir şey diyemiyor. Dese ne olacak, adam zaten nefes alamıyor, bir bardak su boşaltsan zaten çabuk öldürürsün adama. Onun için pamukla yollar dudağını. İşte o zaman da iblis geldi, onlardan bir Evliyaullah'tan birisinin yanına yine, böyle bir bardak su getiriyor, adam da komada ya şimdi, yanındakilerle de bir şey konuşup isteyemiyor, o bir bardak su ona nasıl geliyor biliyor musun? Yani dök boğazıma diyecek. Sağlığı yerinde değil. İnsanlara bir şey diyemiyor. O suyu getirdi. Bana secde et diyor. Sana bu suyu dökeyim diyor. Ya ben nasıl secde edeceğim sana? Ben ayak kalkamıyorum. Kal ben secde et yeter diyor. kalben. ben. Bana inan diyor. Allah küfret diyor işte. Böyle geliyor. Son nefesinde millete neler ediyor. Bazıları soluna tükürüyor. Koma halinde bile şeytanı kovmak için tükürüyor. Defol dedi. Şeytan dedi ki sen beni kovuyorsun ama ben bu bu sıkışık zamanda nicelerinin imanını bir bardak suya aldım dedi. Yani o telaşta çokları imanını yitiriyor. Tabi kendi sapıksa hayatında da Allah zalimleri saptırırım buyuruyor. İnşallah biz o son nefeste sabit olanlardan oluruz. İşte berat gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez diyor. Ne, ne demek? Her gecin kalbi iptal oluyor, aklı fikri ihfal oluyor. Ölüm sarhoşluğuna düşüyor, onun kalbi şuurlu ve uyanık kalıyor. Ve son nefeste imanını kaybetmiyor inşallah. Şimdi, dünya sevgisine düşmez diye de var. Çünkü kalbi ölmez. Ölülerle oturmayın, kalbiniz ölmesin diyor hadis-i şerifte. Ya Resulallah kim ölülerle oturacak? Gidip mezarlıkta okursun çıkarsın, ölülerle muhabbet mi olur? Ölüler dünya ehlidir diyor. Varsa dünya yoksa dünya, dünya sevgisine dalmış hiç ahiret konuşmayan adamlar ölü gibidir. Bunlarla oturmayın. Bulaşıcı hastalık yapar. Kalbiniz ölür diyor. İşte Berat gecesini ihya eden kalbi ölmez diyor. Dünya sevgisiyle kalbi müptela olup da ahireti terk etmez diyor elhamdülillah. Orada da bir güvence var Berat gecesini ihya edenlere. Büyük müjdeler. Ancak ben size adres vereyim. Burada kaç tane madde yapılmış? Sayfa 92'de geceler hangi gece olursa olsun mübarek geceler ben bu gece ihya edeceğim de, bu gece ne yapmak lazım herkes bunu soruyor değil mi birbirine bu gece nasıl ihya olur ne amel edeyim işte yazdım ilk olarak bu kitabımda yazdım detaylı 93. sayfada başlıyor neyle geceler neyle ihya olur ben burada size birkaç misal veriyorum geri kalanını buraya havale ediyorum en üstün şekli nedir kıyam tabirinin en üstün mana tabi yatsıyı cemaatle kılan, sabahı da cemaatle kılarsa kıyam müjdesi var. Müslüm hadisinde. Fakat bu a'la e şekli değildir. A'la e şekli nedir? Gecenin ekserisini uyanık ve ibadetle geçirmektir. Saatleri baz alırsak en çok saatini. Bunu da neyle geçireceksin? Mesela Kur'an-ı Kerim tilaveti. Hangi sureleri okumak lazım? İşte hangi sureler hadiste ne kadar sünnette faziletli sure varsa hepsini yazdım. Müjdeleriyle. Bunlara bakarsınız. Hangi sureleri okuyalım? Ondan sonra hangi amelleri yapalım? Hangi zikirleri yapalım? Hangi duaları yapalım? Bunları yazdık. İnşallah bu gecenin ihyasına böyle gayret edersiniz. E, i̇msak da beşi geçiyor. Bu da büyük bize bir imkan sağlıyor. Birkaç ay evvel imsak kaçta bitiyordu? Üç buçukta. Şimdi üç buçuktan beş buçuk bir mi? Bak şimdi beşi geçti değil mi? Kaç geçiyor çeyrek? E beşi on geçiyor çeyrek geçiyor on dakika bile ne demek biliyor musun? On dakika bile o ehli bilir onu ehli O yetiştirmek istediği vazifeleri olanlar bilir onu on dakikanın kıymetini Onun için şimdi imsak beşi geçiyor Büyük bir hazine var İnşallah Bu mübarek gecede Bu müjdelere nail olmak nasip olacak inşallah Şimdi İhyasının şekillerini ve vs. amellerini okursunuz ancak ben size Sohbeti iki kısımda Sonlandıracağız İnşallah birincisi bu gecenin fazileti hakkındaki bazı hadis-i şerifler Ayet-i ve hadis-i şerifler İkincisi bu gece yapılacak bazı dualar ve ameller Bunları anlatacağız Okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Hamim Allah alem bir muradi müzalik Kur'an'ın şifreleridir Allah bilir Vel Kitabil Mübin her şeyi beyan eden Kur'an'a yemin ederim. İnna lafi ile Leyletil Mübarek. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şimdi bu gecenin adı Leyle'l Mübareke. Mübarek gece demektir. Bu isim Kur'an'dan geliyor. Dukan Suresi'nden geliyor. E peki Kadir Gecesi'nde indirildiği İnna enzelnahu fî Leyletil Kadr vardır. Bu bundan çelişiyor mu? Çelişmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kaç türlü inzali var? Üç türlü inzali var. Bir, Allah'tan Celle Celaluhu leh indirilişi. İki, Leh-i Mahfuz'dan birinci kaç semadaki Beytül e indirilişi. Üç, Beytül İzzet'ten Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şerifine indirilişi. Bunlar ayrı ayrı dönemlerde vuku bulmakla o mevsimlere değer vermiştir. Kur'an çok bereketli bir kitap. Ve hâzâ zikrûl mubârakûn enzelnâh İşte size indirdiğimiz mübarek bir zikir, vaaz, nasihat, öğüt Hazreti Kur'an. Kur'an ki mübarek, indirildiği gecede mübarek. Kur'an'ın bereketi. Kur'an'ın bereketi saymakla biter mi? diyor. Men qara'ı'l-Kur'an ve stazhara'u hufi fe'an valideyi İmam Gazali bu kâfirayn. Şey, i̇mam abdülkadir Geylani bu hadisi rivat ediyor. Kur'an'ın bereketini anlatmak. Kur'an öyle bereketli bir kitaptır ki diyor, bir çocuk Kur'an okusa ezberlese, ana babası cehennemde olsa, gavur olsa azabı hafifletilir diyor. Yani gavur olduğu için cehennemden çıkartılmaz. Ama cehennemde bile diyor, azabı indirilir diyor. Neden? Çocuğu Kur'an okuduğu için. Yani Kur'an'ın bereketi gavura bile yarıyor. Gavura bile yarıyor. Cehennemdekine yarıyor da. Sana bana yaramaz mı? Böyle bir Kur'an'ın inzali vakı olan gece. Tabi burada ihtilaf var. Ekseri ulema diyorlar ki allah Teala'dan lev ı mavuz'a indirilişi berat gecesi, lev mavuz'dan birinci kaç sema indirilişi Kadir gecesi. Sonra Resulullah Efendimizin kalbine indirilmeye başlanışı. Bir rivahat berat gecesi, bir rivahat kadir gecesi, bir rivahat miraç gecesi vesair. Rivahatler çok. Ancak şu manayı verenler daha tabi selamette kalıyorlar. ''İnne anzenlâhu'' Kur'an'a göndermiyorlar. Nereye gönderiyorlar? ''Emran min andina'' ileriye gönderiyorlar. ''İnne anzenlâhu'' ''Biz çok büyük bir hüküm indirdik. Emirlerimizden, şanlarımızdan, tecellilerimizden çok büyük bir tanesini indirdik. Ne zaman fiile eyliyetin mübareke mübarek gecede hangi gecedir? Hazreti i ve müfessirlerden bir cemaat diyorlar Şaban'ın on beşinci gecesi yani bu mübarek gecedir. Öyle bereketli bir gecedir ki diyor tefsirler allah Teala'nın cemalinin nurları Rahman'dan başlar yedi kat yerin dibine kadar işler diyor. Nur böyle işler diyor bu gece. Artık bu nurdan da nasipsiz olanlardan olmayalım inşallah. Bak bu nur yedi kat yere işlemiş bu gecenin bereketleri, bereket o demek, her yere sıraat eder. İnna kunnâ diri. Biz uyarıcılarız. Sizi uyarıyoruz, bu geceyi size haber verdik. Kadir gecesini gizledik, berat gecesini açıkladık. Niye açıkladık? Bu gece hakkınızda kararlar alınacak. Hükümler verilecek. Ölecek misiniz, kalacak mısınız, doğuracak mısınız, doğacak mısınız? Fakirleşecek misiniz? Zenginleşecek misiniz? sait mi olacaksınız? Şakı olacaksınız? İyi mi bitireceksiniz? Kötü mü gideceksiniz? Allah indinde mel'um musunuz? Matrut musunuz? Mahrum musunuz? Muvaffak mısınız? sait misiniz? Bahtiyar mısınız? Ne malsınız? Ne işsiniz? Bu gece yazılacak diyor. Fiyâ bu kullu emrin Hakîm Her hikmetli, önemli, kesinleşmiş karara bağlanan iş bu gece ayrılır, fast edilir, temiz edilir, dosyalanır, nuskalanır, kopyalanır. Ehline teslim edilir. Teslim edilene kadar değişme payı var. Teslimden sonra değişme payı yok. Şimdi bu geceye kadar kararlarda değişme imkanı var. Yehmuallahum aja ve bismillah. Allah dilediğini sizler istediğini yazar diyor. Aşağınamuzla diye Allah sordu? Ya Rasulullah, Allah bir kulunu levh-i mahfuzda kötü, bedbaht, mahrum, imansız ölecek, kafir geberecek birisi olarak yazdıysa, beraat gecesinde bunu diyor iyiler arasına koyma, seidlere çevirme durumu var mı? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ayşe, levh-i mahfuzda yazılmıştır ki falan oğlu falan. Şakı yazıldı, batbak yazıldı, imansız ölecek, lanetli matrut yazıldı fakat beraat gecesi sahiplere döndürüldü diye yazılır diyor. Yani bu gece o bile değişir. Çünkü Allah Teala değiştiriyor, kimse değiştirmiyor. Bu değişikliği yapan Allahu Teala'dır. Ancak Allah Teala'nın değişmez ilminde bunun değişeceği de biliniyor. Allah Teala'nın iki türlü yazısı var. Mübremdir, muhallaktır muallak askıdadır. Seni benim hakkımda mesela. Sadaka verirse diyor 100 sene yaşayacak. Vermezse 60 sene yaşayacak. Cimrilik yaparsa 60 yaşında ölecek, cömertlik yaparsa 80'e yaşayacak diyor. Bunlar askıdadır. Ana babasına iyilik yaparsa 80 yaşayacak. Ana babasına kötülük yaparsa 40'ta ölecek diyor. Bunlar askıdadır. Efendim dua yaparsa Berat gecesinde şu belalar başından def olacak. Yapmazsa dua Berat gecesinde bu sene şu kadar hastalığa tutulacak yazıyor. Askıdadır. Bunlar muhallet. Bir de mübrem var. Mübrem nedir? Mübrem değişmeyen kesinleşmiş karar. Peki bu mübrem değişmiyor. Allah Teala bunu askıya koydu ama bu meleklere göredir. Çünkü neden? Kendisine göre sen dua yapacak mısın, yapmayacak mısın? Sadaka verecek misin, vermeyecek misin? Anana babana iyilik mi edeceksin, kötülük mü edeceksin? Belli midir? E bellidir, Allah indinde bellidir. Ama melekler indinde belli Değildir, onun için böyle askıya koymuştur Ve şahitler tutmuştur O şahitlerle ona göre değiştiriyor İşte Cibril aleyhisselam geldi Resulullah'ın yanında bir genç vardı Dedi ki, bunun dedi şu gün ölümü gözüküyor Efendim bir yılan Bunu sokacak Zehirleyecek, ölecek ben böyle okudum diyor. E sonra gidiyor efendim o gencin ölüm için tespit ettiği Resulullah beyantı gün geliyor o genç yaşıyor. Sonra Resulullah Aleyhisselam Cibril'i gördüğünde diyor sen ölecek demiştin bu hala yaşıyor diyor. Cibril diyor ben ne bileyim ben ondan o şekil görmüştüm ama sonra bu bir helva sadaka vermiş yolda giderken Allah da o yılanı tepel etmiş diyor başka bir hayvana. <gülüyor> Yılan sokmamış diyor. Ha. Şimdi burada Cibril de bilmez Ezrail Aleyhisselam da Bilmez. Ezra Aleyhisselam bu gece alıyor dosyaları. Bu gece eline bir sayfa veriliyor. Ölüm meleğine deniyor ki bu sayfada adı geçenlerin canını bu sene al. O kesinleşti artık. Bir daha şu sayfaya bir ver bakayım bir daha bakalım ya. Bir daha bak. Ha bu yokmuş ya bu kalsın. Öyle bir şey daha olmaz. Çünkü evrak teslim edildi mi yürürlüğe kondu demektir. Seneden seneye teslimat var. Yoksa mesela iki sene evvel bu, bu sene öleceklerin teslimatı geçen sene yapılmaz. Bu senekiler bu sene yapılır. Onun için Azrı da bilmez. Adam rüyada Azrı sallamı gördü. Hakikaten de görüştüler. Siz de görebilirsiniz tabii. Ölmemek şartıyla. Yani ölmek istemiyorsanız da görüşebilirsiniz. Dedi selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm. kimsiniz nesiniz dedi. Ben Azrı sallamım... Ooooo... Seni hazır bulmuşken... Beni ne zaman alacaksın dedi ya. O da böyle yaptı. Ona. O da kafayı yedi tabii. Kalktı gitti bir hocaya, dedi beş senen kalmış olabilir. <gülüyor> Öbür hoca dedi beş ayın kalmış, öbürü beş günün, beş hafta, beş gün, beş saat dedi öldük dedi zaten ya. Bu tabirlerden kafamız kalktı, karıştı. Dedi. Ne olacak? Efendim? Baktılar ki çare yok. Adam da ölecek, ölmeden ölecek. Dediler İmam-ı Azam sağdır, Ebu Hanife radıyallahu anh. Bugün kabrini gördüm elhamdülillah. Öğleden sonra biraz yattım, İmam-ı Azam'ı gösterdiler bana. Mubarek. <gülüyor> mübarek! Öyle camisi Bağdat'ta, efendim, yatıyor yanında da bazı zatlar. Büyük zat, mezhebimizin sahibi. Allâme, deha, zeka. Allah dinin kaç... Dörtte üçünü ona çözdürdü, buldurdu. İmam Şafii bunu itiraf ediyor. Kalan dörtte birinin de diyor, yine dörtte üçünü o çözdü diyor da biri kaldı öbür müşteiklere diyor. Mağazam bu. Allah. Adam geldi dedi ki ben Ezra'l-i gördüm etti bana böyle dedi. Ben şaşırdım kaldım. Her hoca bir şey söylüyor. Dedi ki sen merak etme niye? Ezra'l-i sana diyor ki innallâh'in devu'l-müs'â. Beş şey var mefaatü'l-gaybi khamsun la alemâ Allah. Gayb anahtarı beştir Allah'tan başkası bilmez. Bir tanesi de kim ne zaman nerede öleceğidir. Sana böyle yaptı ki, o 5'ten biridir ben ne bileyim. Adam dedi, oh dedi ya, yarın da ölsek dedi, bir gün rahat yaşayalım dedi ya. Bu ne biçim tabir, bu hocalar benim canımı çıkarttı dedi ya. i̇mam e, imam Azam'a gidersen çözümünü bulursun. Acne Aleyhisselam şimdi bu gece alırsa dosyayı, bu dosyada bizim ismimiz varsa Allah iman selametiyle çene kapamak nasip et Ama ben size bu, bu seneyi kurtarmanız için bir yol söyleyeceğim. Bir yolu var. O zaman hoca biz o yoldan her sene gideriz, hiçbir sene ölmeyiz deme. Çünkü öleceğin sene sana onu unuttururlar. Öleceğin sene sana onu, şimdi de diyeceğim de herkes yapacak mı yani? Bazısı yine yapmayacak. Dolayısıyla o Mevla biliyor o kaderi. Ve lakin değişme payı var mı? Var. Olmasa hadis-i şerif diyor, ve ma ayet okuyorum sana. Ve ma yuammeru min muammerin. Ve la aynasu min umrihi illa fi kitab. Bu ayettir. Kimin ömrü artırılır veya eksiltilirse o da lehî mahfuz'da yazılıdır diyor. İşte ayet. Hadis okuyayım sana. Ve la yaziidu fil umri illel birru. Sahih. Ömrü ancak iyilik yapmak artırır diyor. Ayet hadis var. Artar, eksilir mi? Artar, eksilir tabii. Onun için şimdi son kısmındaki yapmanız gereken bu gece yapılacakları söylediğim bahiste dikkatli dinlerseniz Belalardan kurtulmanız, ömrünüze bereket artması için bir çareler, çözümler söyleyeceğim size. İnşallah yaparsınız. Allah amel etmeyi nasip etsin. Ben istiyorum ki hepimiz beraber yaşayalım. Çünkü siz gitseniz ben ne yapacağım burada tek başıma? E siz hasta olsanız bana da dokunur, benim belam size de dokunur. Biz birbirini Allah için seviyoruz, iyiliğimizi istiyoruz. Ben istiyorum bu cemaat Allah için gelmiş. Hepsi bu sene hiçbir belasız geçirsin inşallah. Hepsi rahat olsun, huzurlu olsun, rızkı bol olsun. Ben Sizin iyiliğiniz benim işime gelir. Ben kıskanç bir adam değilim yani. Ben hep sizin iyiliğinizi istiyorum. E siz de inşallah amel edin. Amel edin. Ben yesem siz doymazsınız ki. E ben bu gece bir şey yapsam size ne olacak? Herkes kendi yiyecek, kendi doysun. Allah Teala hepimize amel nasip buyursun. İbn-i Macir vaat ediyor. Behkir vaat ediyor. Bu, sahih hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نِصْفٍ şaban, شَابًا Şabanın yarı gecesi olduğu zaman Bu mübarek geceyi fakumu لَيْلَهَا Gecesini kaim olun İbadetle ayakta geçirin Tabi çok takatın kesilir, oturarak da namaza devam edebilirsin nafileler oturarak kılınabiliyor. Vasomu neha yevmaha gündüzünü oruçla geçirin. Yarı günü tutun. Ve ne'men ne şaban tasumul insu vel cinu ve't-tayru vel vahshu ve's-sibabu el ve Mübarek insanlar, mübarek cinler, kuşlar, yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar ve yerdeki böcekler bile tutar diyor. Şaban'ın yarısını Yarınki gün neler yapılacaklar? Şaban kitabında var. Yine burada yarınki günde ameller var. ''Harriku evu'ayetekun fi'' kaplarınızı diyor. Boş bırakmayın. Hanımlarınıza veya kendiniz neyse biraz para verin. Yarın mutlaka mesela pirinçti, tahıldı, buğdaydı. Efendim bunları ne yapın? Kaplarınıza doldurun. Yarınki gün kabınıza ne koyarsanız Bir daha sene beraat gününe kadar Allah o kaba koyduklarınızı bereketli yapacak. Yarın mutlaka kaplarınızı doldurun diyor. Et pişirin diyor. Yarın iftara evlerinizde et pişirin. Yalnız et, etin yanında hububat da koyun. Hububat nedir? Taneler. İşte pirinçtir, buğdaydır işte efendim, sebzelerdir böyle taneli şeyler. Bezelyeler vesaire. Çünkü her tanenize diyor on bin sevap yazılır, on bin günahınız dökülür diyor. İftar verin, fakirlere yedirin, ikram yapın, Müslümanlara hediye edin, davet edin, götürün. Bu şekilde mümkünse et pişirirseniz taneli yapın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sonra bu gece yarın gözünüze sürme çekin. İki gözünüzün birine üç, birine iki. فَاِنَّ اللّٰهِكُمْ رَمَدًا Allah ...göz ağrısından ve göz bozukluğundan muhafaza edecek sürme çekenleri. Biliyorsun sünnettir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan sürme çekerlerdi. On sonra bazı bunun gibi ameller cikrediliyor. Efendim, bunlarla amel edin. Yarınki gün hem oruçlu geçirin... ...hem de bereket bulacağınız işler yapın, inşallah. Efendim, bunları madde madde yazmışız. Tabii şimdi hepsini sayamayabilirim. Şimdi gecesini kaim olun, bu mübarek gece. Ve inne Allah tebareke ve teala yenzilu fiyha li gurubis şemsi iles dünya. Dikkat! Çünkü allah Teala o gece güneşin batımıyla birlikte birinci kaç semaya nüzul eder diyor. Şimdi güneş kaçta battı? Yedi, yirmi geçe. Yedi, yirmi geçen nasıl bir tecelli geldi biliyor musun? Dünyaya basınç oldu yani. Kökle yer arası sıkıştı yani. Nasıl bir tecelli geldiğinde anlamak meselesidir, idrak meselesidir, his meselesidir, itikat meselesidir, yakın meselesidir, şüphesiz iman meselesidir. Her gece her gece gibi değil bu. Bukhari hadisinde var, her gece her vaktinde ida mazasül Gecenin 3'te üçte, üçte ikisi ve bak Gecenin 3'te biri kaldığı zaman o tecelli var. Fakat berat gecesi ne zaman başlıyor bu? Güneş batar batmaz baş. Fark var. Şimdi o tecellinin içindeyiz. Yani başka zamanlar nasıl ki imsaktan evvelki o bir saat kabul saatidir diyoruz. Şimdi şu saatler de o saat aynı. Bu gecenin tümü seher vakti gibi. Tümü. Çünkü güneş batar batmaz nüzül eder. Nüzül ne demek? İnmek demek. Allah Teala diyor iner. İner mi iner. Bizim gibi mi iner? Haşa. Ona bir şey benzemez. Bir insan dese ki benim bu kürsüden indiğim gibi iner kafir olur. Allah Teala intikalden, hareketten, dolaşımdan münezzehtir. Ancak buradaki inerden maksat nedir? Feyzi, rahmeti, bereketi, melekleri, tecellileri iner. Şimdi Allah Teala'nın tecellici nazarı, bakışı, rahmetle itla tabirler geçiyor. Yanzuru, yattaliu, yenzilu Arapça karşılıkları. İner diyor, öbüründe bakar diyor, öbüründe nazar eder diyor. Vakıf olur diyor. Bütün bunlarda farklılıklar var. Niye birinci kat sema diyor? Çünkü birinci kat sema bize en yakın sema. Ruhlarımız ölsek oraya yükseliyor. Allah kapıların açılması nasip eylesin. Ruhlarımız oraya... amellerimiz nereye yükseliyor? Birinci kat sema. Dolayısıyla tecelli birinci kat semadan itibaren aşağı doğru bizlere efendim ulaşıyor. Cemalinin nurlarının bereketleri her tarafımıza işliyor, sirahat ediyor. Bu mübarek gece ve şu mübarek saat bu tecelli başlamış devam ediyor. Bu çok büyük iş bu. Birinci kat semadan tecelli etmesi demek. Rahmet kapılarını açması demek. Fekbul Başka zaman imsakta buyurduğunu, şimdiden başlıyor. Buyuruyor. Elami min müstegfirin Var mı benden bağışlanmak isteyen onu affedeceğim diyen nida diyor. Şu, şu anda nida var. İstiyor musunuz mağfiret olunmayı? İstiyoruz. Ya Rabbi mağfiret eyle bizi ya Rabbi. Allahumma gfirlenâ ve arhamnâ ve tüm aleynâ inneke entet rahim. rahîm Allahumma gfirlenâ bizi bağışla ve rahamna. bizi aci ya Rabbi. Ve tüm aleynâ tevbemizi kabul et bize tevbe nasip et ya Rabbi. Var mı diyor af isteyen? Onu bağışlayacağım. Efendim? Elam-ı müsterzık rızık isteyen var mı? Rızık rızık bak bu gece iste bir seneye. Bu gece yat bir sene zırla. Fakirim, hakirim, işim bozuldu kesat. Yetiştiremiyorum, kazanamıyorum. E Mevla bu gece soruyor sana. Bu mevsimde yatarsan enayi gibi ne alırsın? Rızık isteyen var mı diyor? Bu gece rızkını yazayım. Bol yatsın inşallah. Ben size bir dua öğreteceğim sonunda, bak görürsünüz, nasıl bu sene bolluk görürsünüz, amel ederseniz, etmezseniz bir şey yok. اَلَامِنْ مُبْتَلَنْ فَا muafiye. İçinizde belaya uğrayan var mı, sıkıntı, hastalığı olan var mı, derdi olan var mı, afiyet vereceğim diyor. Ya. Hangimizde bir bela yok, kaç tane bela var başımızda? Hastalıklar, dertler, kederler veya bir sevdiğinin, o da sana dönüyor. Elâ kezâ, hatta kezâ, hâttâ yıplâ'l soruyor, yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen? Ta imsak oluncaya kadar, saat işte beşi on geçene, çeyrek geçene kadar bu soru, bu tecelli devam ediyor. E efendim, burası İstanbul'da bu takvimden konuşuyorsun Başka yerde bu üç saat atıyor, beş saat atıyor, altı saat atıyor. Şimdi Amerika'da gün, gün açmış, öbüründe efendim at, altı ay Gece gidiyor. Ha onların, onları sen karıştırma, Allah hesabını biliyor. Sen kendi hesabına bak. Sen şimdi imsaha bak, ona göre kendi hesabına bak. Allah Teala her iklimde bulunan kişinin tecellisini ona göre yapıyor. Nerede güneş batıyor, onun tecellisi o saatte başlıyor. E hiç güneş batmıyor, altı ay gündüz oluyor, o çok uç bir noktadadır. Onu da en yakın yerde güneş batanın hesabına göre, namazı da öyle kılıyor, onun tecellisi de ona göre oluyor. Yani burada sen şimdi bu işleri karıştırma. Sen bir defa kendi takvimin hesabına bak. Sen Allahu Teala'ya hesap mı örediceksin? Celle Canu, celle celan. Şimdi bizim tecellimiz başlamıştır ve imsa kadar inşallah devam edecek. Aşk annemiz, Radıyallahu Anha bu gece hakkında çok rivayet söylüyor. Beyhakide dolu, bütün kitaplar da dolu. Çünkü bu gece, Şabanın on beşinci gecesi. Ayşe anamızın nöbetine rastlamış. Tabi bu, birkaç kere de vuku bulmuş. Mesela bir tanesinde diyor ki ben diyor gece nöbetimde Resulullah benim yanımdaydı sonra uyandım bir yanımı elimi attım Resulullah'ı bulamadım sallallahu aleyhi ve sellem bulamayınca bir kıskançlık aldı beni diyor acaba beni uyuttu da öbür hanımlarına mı gitti? kadınlara bu tutar Hemen kalktım diyor, baktım bir yerde bulamayınca diyor Hz. Fatıma'nın kapısına gittim. Onlar eve hep hücurat yan yanadır. Kapıyı çaldım, kim o dediler, gecenin bu saatte? Ayşe, ne arıyorsun bu saatte, Resulullah'ı arıyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da telaşlandı, Fatma anamız da telaşlandı, Hz. Ali Efendimiz kalktı, Hasan Hüseyin'ler beraber çıkarttılar dedi. ne oldu? Bulamıyorum dedi. Hz. Ali Efendimiz dedi, mescitte bakalım dedi. Mescide baktık diyor. Mescitte de bulamayınca Bekiy-i e gitmiştir. Yani Medine mezarlığına. Geceliğin çıkardı mezarlığa giderdi. Mezarlıktakilere istiğfar ederdi, dua ederdi. Ya, sallallahu aleyhi. Ve sellem. Hemen kabri şerifinin karşısında Cennetül Bekiy'dir. Bekiyul Sonra diyor giderken bir de baktık diyor. Bir nur zuhur etti. Hazreti Ali Efendimiz dedi, işte ma haza nurun nebi. Bu Resulullah'ın nurudur dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baktık ki diyor, secdeye kapanmış, mezarlıkta, toprakta. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Dua diyor. Fatma anamız çok acıdı diyor, epey zamanda bizi hissetmedi, hiç bizi fark etmedi geldiğimizi diyor. Saatler, saatlerce. Sonra diyor, Fatma anamız mübarek başını kaldırdı diyor, <gülüyor> topraklarını sildi. Babacığım ne oldu dedi. <gülüyor> Düşman mı geldi? Vahiy mi indi. Yani çok büyük bir telaşım var. Dedi ay kızım Fatıma dedi. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Ne düşman gelip çattı ne vahiy indi. Ama bu gece Berat gecesidir. Allah Teala bu gece cehennemden kullarını azat edecek. Onun için ben şefaat etme. Secdeye kapandım şefaat ediyorum. Levkametil kıyametu le kuntu sajidlen rabbi ''Şimdi kıyamet kopsa beni yine secdede bulursun, Rabbimden şefaat isteyeceğim.'' dedi. Şimdi kıyamet kopsa herkes derdine düşer. Peygamberler bile nefsi nefsi beni kurtar, ''Ya Rabbi ümmetimi ne yaparsan yap.'' der. Ama ben yine secdede şefaat isterim. Der. Ben başka. Sonra dedi, ''Ey Ayşe sen de git diğer hanımlara uyandır.'' ''Ey Ali sen de git insanlara uyandır.'' Ey Fatıma sen çocukları uyandır. Hepiniz dua edin, yalvarın, yakarın. Fe'inuni biddua. Ben sizi kurtarmak için yalvarıyorum. Ümmetime şefaat için yalvarıyorum. Siz de bana yardımcı olun dedi. Secde edin, dua edin, ağlayın, sızlayın. Bana yardımcı olun ki şefaatim size geçerli olsun. Böyle bir mübarek gecede yine Ayşe Validemiz radıyallahu anh'a rivat ediyor. Benim bir şalım vardı diyor tabii Pamuktan, ketenden, has ipekten falan değil, hurma liflerinden vesaire Efendim dokunmuş bir şal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile pike gibi Onunla yatıyorken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıyrıldı çıktı Ve Ben yine uykuya daldım, biraz sonra baktım, yanımda bulamadım Yine endişelendim, acaba beni uyuttu, başka taraflara mı gitti? Evin içinde aramaya başladım diyor. Evde küçücük Hücure-i Saadet odasıdır. Fakat karanlık var, ışık yok. Onun için <gülüyor> göremedim. Tam ararken ayağım ayağına değdi. Sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanmıştı. O kadar uzun secdede kaldı ki korktum Allah Habibi'nin ruhunu secdede kabzetti vefat etti. Sonra diyor ayağını biraz şöyle gıdıklar gibi kaşıdım. Hafif kıpırdattı diyor. Mübarek ayağını kıpırdatınca ben de rahat ettim ki yaşıyor diye, hayatın eserini anladım. Nasıl secdeye kapanmış kalmış? O arada secdedeki dualarından ezberledikleri, bu aşanamızda olmasa bu duaları bize kim ezberleyecek? Çünkü ev halidir, geceliğin evde yaptığı ibadete vakıf oluyor, diğer sahabe o saatte yanında yok. Dualarında şunu söylüyor. Secedeleke sevadi ve hayali ve amenebü kefuadi. Ya Rabbi karaltım cesedim sana secde etti. Gönlümde sana iman etti. Fe hadi yedi ve ma'acne giba İşte ellerim işte işlediğim suçlarım, günahlarım. Ellerimle yaptıklarım. Yağfı imurca li'azim. Ey büyük Allah, en büyük günahlar için umulan Allah. Yığfiru Benim büyük günahlarımı bağışla ve inle. Lağfiru zenbe'l Büyükleri ancak büyük olan Allah affedebilir. Ne günahı var sallallahu aleyhi ve sellem? Secede ve cihilillezi Halakav ve savverav Ve şekesem'av Benim yüzüm diyor Gözünü yarıp yaradan Kulağını yarıp yaradan Allah'a secde etti Bak bu yüz secde ediyor Bu yüzde göz var Bu yüzde kulak var e? Kim yarattı bu yüzü Kim verdi bu gözü Kim verdi bu kulağı Tabii ki bu yüz Allah'a secde edecek Yaratıcısına secde edecek وَأَبُوا لَكَ ve وَاَتَرِفُ بِذْنُوا بِالْعَظِيْمَةِ Günahlarımı itiraf ediyorum. Suçlarımı kabul ediyorum. Ve nimetlerini itiraf ediyorum. Sonsuz sayısız nimetlerini mazhar bulunuyorum. ظَلَمْتُ nefsi فَغْفِرْلِ Ben nefsime zulmettim. Kendime yazık ettim. Ben günah ettim. Kime öğretiyor bunları? He? Gelmiş geçmişi bağışlanmış. Bize öğretiyor. Kendi makamından konuşuyor tabii. Takviri <gülüyor> in ne olur takvir o zinu beillante öylesi beni affet senden başkası beni bağışlayamaz diyor. Seçdede bunlar aklımda kaldı diyor. Avudü bir affikemin okubedik azabından affına sığınırım ve avudü bir rahmeti kemin okubedik kaza rahmetine sığınırım. Avudü bir ilahimizce kalıkt ve avudü bir kemink senden sana sığınırım senden ancak sana sığınılır senden kaçan insan başkasına sığınsa yandı. Ama senden kaçarken sana sığınsa, af ah oldu. Celle ve chuke senin cemalin yüce oldu, zatın büyük oldu. La husîthena en alek Ben seni nasıl öveyim? Seni nasıl metedeyim? Ben sana övgüyü sayıp bitiremem. Ente kemâ etneyte alâ Sen kendini nasıl övüyorsan, sen öylesin Allah'ım, dedi. Böyle büyük bir dua olabilir mi ya? Allah'a metedeceğiz, hamd edeceğiz, öveceğiz, ne kadar övsek övsek övsek, kısır aklımız bir yerde duracak. Ne diyor? Ben sana övgüyü sayıp bitiremem, sen kendini nasıl biliyorsan, nasıl övüyorsan sen öylesin. Allah. Bu ne makamdır ya? Sonra secdeden doğruldu diyor. İki secde arasında şu dua yaptı. İki secde arasında dua reddolmaz. Allahu hebli kalben teqiyyen neqiyya beriyyen mine şirk ilâ kafiran ve la şeqiyya Bana öyle bir kalp ver ki Ak olsun, pak olsun, tertemiz olsun, şirkten, münafıklıktan, şikaktan uzak olsun, ne kafir olsun, ne mahrum olsun, ne batmaht olsun öyle bir kalp bana bağışladı. İki secde arasındaki dua, hiç olmaz. Yapmak lazım, bu gece gecesi bunların ya. Hocam ben bunları nasıl ezberleyeyim? E vur duvara kafanı, kafan açılır ya. Böyle bir tane vur. Kaç tane şarkı biliyorsun? Kaç tane zurna biliyorsun? Kaç? Fuzuli İşler Müdürü. Ne dünyana yarar, ne ahiretine kar. Böyle işleri doldurdun kafana, doldurdun. Yazık değil mi sana Muhammed Mustafa'nın dualarını unuttun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ikinci secdeye yattı. İkinci secdede şu duayı ezberledim diyor. اَقُولُ كَمَا قَالَ اَخِي دَاوُودُ اُعَفِّرُوا li فِى التُرَابِ لِسَيِّدِ وَحُكَّ لِسَيِّدِيَنْ تُعَفَّرَ الْوُجُولِ وَتْ ya رَبِدْ Davut kardeşimin dediğini diyorum, yüzümü secdede topraklara buluyorum bütün yüzlerin, Efendim için, Mevlam için topraklara sürülmesi haktır, dedi, diyor. Secdede çok yaptığı dualar vardı, daha çok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse diyor, başını kaldırdı, ben dedim ki, ya Rasulallah. Sen ne derttesin, ben ne dertteyim, dedim, diyor. Ben düşünüyorum ki, kumalarıma mı gitti acaba? Benim diyor, benim halim ne haldir, diyor. Ben ne dertteyim, sen bir vadidesin, ben başka bir vadideyim. Sen de... Rabbin huzurunda dualardasın. Buyurdu Yahümeira. Hümeira kırmızım tırak demektir. Haş anamız böyle pembemsiydi. Hümeira derdi ona. Ey Hümeira. Ma taalemine Nadil Leylete Şaban. Bilmiyor musun bu gece Şabanın yarı gecesidir. Innellāfi Nadil Leylete Urtaqāmin minen nar bi Kaddar-i Şarīqan bu gece Allah'ın cehennemden azatlıları var. Beraat gecesi diyoruz, adı beraat nereden geliyor? İşte berat, mesela vergi tahsildarı, memur geliyor, senin borcunu tahsil ettikten sonra sana bir makbuz veriyor. O makbuz ne anlama geliyor? Sen borcundan berisin, ödedin bir daha ödeme isteyene bu makbuzu gösterirsin, senden bir daha bir şey istemez. Beraat uzaklık anlamına geliyor. Bu gecede iki türlü beraat var. Allah'ın dostları cehennemden beraat alıyor. Onlardan olacağız inşallah. Allah'ın düşmanları da cennetten beraat alıyor. Yani uzaklık belgesi. Allah muhafaza olsun. Dostlara deniyor ki sen kulluk vazifeni ifa ettin. Al senin beri olduğuna, cehennemden, azaptan, gazaptan kurtulduğuna yazı veriyor. Düşmanlara da deniyor. Onlara diyorlar Rahman'dan beraatını al. Öbürlerinde diyorlar ki sen kulluk vazifeni yerine getirmedin. Sen Şaban'ın on beşinci gecesi bile Allah demedin Rabbi ya Rabbi beni affet demedin Şu mübarek gecede bile Allah'tan gafilsin sen Sen de cebbardan beraatını al Bak gazap Allah sana ne yapacak Ya bu gece çok beratlar var ya millet ne hallere girecek ya Kim ne taraftan beraat alacak Allah biliyor ya, Bu berat Yazı Ömer İbni Abdil Aziz Yüz zekatını kıldı Terahat namazını kıldı, sağa sola selam verdi. Bir de baktı gökten yem yeşil bir kağıt parçası düştü. Nuru semaya bitişmiş. Ta buradan kağıt gökle nuru var. Görülüyor. O kağıda baktı ne yazıyor? Hadi berâtun min el melikil aziz li abdî Ömer bin melik Aziz olan Allah'tan kulu Ömer bin Abdülaziz'de cehennemden beraat fermanı. Böyle beraatini alanlar var. E sen de benim dediğimi yaparsın, sabaha kadar kılarsın, belin bıkının kırılır, ondan sonra da kağıdı beklersin. Kağıt gelmeyince eyvah hoca bizi kandırdı dersen. Hoca seni kandırmadı, nefsin seni aldattı. Niye? Herkese kağıt gelmez. Bir kişiye gelir, hepsine işittirilir. Sen itikad et, salih amel et, güzel niyet et, senin kağıdın gelmiştir. Beratını alacaksın mutlaka alacaksın. Allah Teala melekler gönderir bazılarına rüyasında gönderir bazılarına uyanıkken gönderir bazıları haberi olmaz farkında olmaz 100 tane melek gelir bu gece 100 rekat kılana sayılacak anlatılacak size İnşallah bakalım ki kim ne görecek bu gece cehennemden azatlılar var ey Ayşe ne kadar kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar Dedi ya Resulallah bu kabilede niye özellikle anılıyor? Buyurdu ki Araplarda bundan çok koyunu keçisi olan yok dedi. Onun için on, o koyunların kılları kadar. Yani ne kadar? Sayısını Allah bileceği kadar. Sade insanlar yok. Cinler alemi de var. Hepsinde de Müslümanlar var. Günahkarlar var. Af olanlar var. Azat olanlar var. Yalnız burada sayı çokluktan kinayedir. Yoksa Deli Post'taki sayar gibi koyunun kılını sayacak Değil. Yani o kadar çok beraat alanlar var. Ancak buyurdu sallallahu alem la kullu siddeten nefer. Altı kişiden bahsetmiyorum. Altı kişi bu işe girmez dedi. Müdmin-i hamrin, içkiye devam eden. Ve la akun ana babasına isyan eden. Ve la musirun ala zinada devam eden. Ya bu zina şimdi vazgeçin. Şimdi bu gece tövbe edin. Haram ilişkilere girmeyeceğinize, nikahsızlara el tutmayacağınıza, zina etmeyeceğinize Söz verin, içki içiyorsanız, ara sıra bir aydın şuydu buydu e Ben içmiyorum ama arkadaşlar arasına veriyorlar içiyorum diyor Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Mübarek insan, bunun damlası da haram, hepsi haram ya Tevbet bir daha içmeyeceğini Vela musarimun, kin tutmayan, Müslümanlara nefret etmeyen Vela musavvir, heykel tıraş, heykel yontan Vela söz taşıyan, laf gezdiren, dolaştıran Bunları demiyorum, bunlara olmaz dedi Bunların dışındakiler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını Ayşe anlatıyor. Ve böylece diyor ayakta oturarak namaz namaz namaz dua ağlamaksız sızlamak sabahı etti. Şimdi düşünmek lazım değil midir? Bizim anamız babamız bizim için bir gece bile bu kadar namaz kılıp dua eder mi? Bir gece bir gece. Kimin için etti bu kadar duayı? Bizim için mi? Yani anamızdan babamızdan daha yakın Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya. Onun için bu gece ona ona salavatı unutmayalım. Bak burada bir salavat var. Sayfasını bulsam da diyeceğim size. Allahu salli ala ruhi Muhammedin fil ervah ve ala cesedi fil edsad ve ala kabrihi fil kubur. Evet. Bu mübarek salavatı 100 kere okusa diyor Berat gecesinde Beni rüyasında görür. Beni rüyasında gören cennette de görür. şefaatime de ulaşır. Kaçta? Ben bir, ben bir. Maşallah size be. Kitap daha dün çıktı. Bunlar sayfasını söylüyor. <gülüyor> Yok ya burada mı? Arkası 192'de. Resulullah Ağabey'u sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesi bana salavat okuyan bütün peygamberlerin, rasullerin, meleklerin sevabını bir kerede alır dedi. Berat gecesi beni unutmayın. Sabaha kadar ağladı bizim için. Unutulur mu bu gece? Onun gecesi bu gece. 192'de şu salavat. Ruhuna salat, mübarek cesedine salat, kabrine salat. Yüz kere okuza beni görür diyor. Ya okumak lazım. Ya, ya hoca efendi anladık da bırak bizi de bir şey yapalım madem sen de uzatıyorsun. E, gece bitti ya. Bitmez inşallah. Sen biraz muhabbeti kes. Çayı mayı azalt. Meyve sebze derken sabaha etme. Hele hiç televizyon diye bir şey açma. Haber, reklam, hiç, hiç hiç hiç Aman aman aman aman. Bir açtın, zehri yedin. Daha iflah olmazsın. Daha iflah olmazsın. Ya ben işte biraz kaside dinleyeceğim. Mevlüt dinleyeceğim. Sen bırak. Kenarından, köşesinden sen yine düşersin içine. Karıştırma. Hiç düğmeye basma ha. Bu gece berat gecesi bak. Düğmeye bastın, iflah olmazsın ha. Sakın. Ya kanal gezecek gece midir? Bu kadar ibadet var. Sabah oldu zaten ya. Efendim, namaz sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları diyor tamamen şişti. Böyle mübarek ayaklar, yani ayakta durmaktan ne olur saatler boyu. Ben diyor başladım ayaklarını ovalama, masaj yapılıyor ya, ayakları çok şişince dedim anam babam sana feda olsun ya Resulallah, kendine çok zahmet verdin. Bu gece çok yordun kendini. Allah senin geçmişini geleceğini bağışlamadı mı? Allah sana şu mükafatları vermedi mi? Allah sana bu dereceleri vermedi mi? Sen daha ne yoruluyorsun bu kadar? Dedi ya Ayşe Efe lakun abden şekura Ey Ayşe Madem Allah bana bu kadar iyilik yaptı Sen de söylüyorsun Ben şimdi bu iyiliklere tam şükreden bir kul olmam gerekmez mi? Nasıl yatayım şimdi? Ona sonra Hel tedrine mafiaziyle Bu gece neler olduğunu sen biliyor musun? Da böyle konuşuyorsun Berat gecesi bu gece neler oluyor? Dedim buyur ya Resulullah ben bilmiyorum. Fiha yuktav kullu mevludin min bani adem fi hadi sene. Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılır. Bu sene doğacak çocuklar işte o doğacak çocuklar demek çok büyük iştir biliyor musun? Çünkü o çocuk doğarken, yazılırken ne yazılıyor? Rızkı yazılıyor, eceli yazılıyor. Şakî midir, şahit midir, imanlı mı ölecek, yavur mu ölecek hepsi yazılıyor. Ruh üfleneceği zaman ana rahmine iki melek geliyor. O melekler Allah-u Teala ile direkt irtibat kuruyor. Mevla buyuruyor yazın. Melekler diyorlar ne yazalım? Çocuk daha yeni canlanmış. Mevla buraya rizkahu ve ecelehu ve Ne kadar rızkı var yazın. Ne kadar ömrü var yazın. İmanlı mı ölecek gavur mu ölecek onu da yazın diyor. Ya bu, bu gece yazılıyor. O ne halde yazılırsa melekler de öyle yazacak. Doğumunda. وَفِيَا يُكْتَبُوا كُلْهَا لِكِمْ بَنِيَا اَدْنَ فِيَا sene. Bu sene öleceklerin tümü bu gece yazılır. Bu sene ölecekler. Yazılır derken yazı ezelidir ancak meleklere teslimi bu gece yapılıyor. Şimdi nüskalanıyor, dosyalanıyor. Demin ne dedim akşam yasağı kimse ölmüyor. <gülüyor> yani kitapta gördük bunu tabii kafadan konuşmuyoruz. O saatte alıyorlar. Nüskeleri aldıkları zaman bu nüskelerde dört tane nüsha var. Dosya var, zelzeleler. Bu sene nerede zelzele olacak? Harpler, kim kimle savaşacak? Sava yıldırımlar, nereye yıldırım düşecek? Nereler yanacak? Nereler yıkılacak? Hangi yerler göçecek? Nerede tsunami olacak? Neyse ne kadar şey varsa, bu yönetim, bu dosya kime veriliyor? Cebrail Aleyhisselam'a veriliyor. Bunları Cebrail Aleyhisselam yönetiyor allah Teala yaratıyor, melekler yönetiyor. Fel müdebbirat emra, Nazihat suresinde işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor. Şimdi, Cebrail Aleyhisselam bunları yönetiyor deyince bunda Cebrail Aleyhisselam bir etkisi var mı? Yok, yaratan Allah yöneten Cebrail veriyor, bunları sen yönet. Yahudiler gibi kafasız ahmak olmayın. Onlar Cebrail Aleyhisselam'ı sevmiyor. Niye sevmiyor? Çünkü zel harfler, sıkıntıları o yönetiyor. Diyorlar o kötülük meleğidir. Haşa vekir. Bu Yahudiler ne ahmak adam ya. Ne gibi? Köpeğe sopa vuran adama köpek saldırmıyor da sopaya saldırıyor. Halbuki sopaya saldırdıkça daha çok sopa yer. Çünkü adamın bacağına dalsa adam kaçar, sopadan kurtulur. Çünkü sopa sana vurmuyor ki, adam vuruyor sana. Cebrahaz'den bir şey yapmıyor ki, Allah yapıyor sana. E bu ne yapıyor? E tabi allah Teala'yı sevmiyoruz da diyemiyor, aslında sevmemiş oluyor. Resulullah'a geldiler, sallallahu aleyhi ve sellem sorular sordular. Hiç cevap verilemeyecek. Tevrat'ta yazmış gizli sır. Peygamber olmayan bunu bilemez. Öyle sorular var. Gizli sorular. Dediler sana bunları soracağız. Bilirsen inanacak mısın? İnanacağız dediler. Abdullah bin Suriye geldi, şaşı Yahudi alimi, başka alimler geldi. Sordular işte. Baya sorular sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsine cevaplarını verince baktılar ki inkara pay kalmadı Bu sefer dediler sana bu bilgileri kim getiriyor? Allah'tan dedi Cibril getiriyor e Olmadı bütün işi bozdun dedi Niye dedi? Çünkü Cibril bizim düşmanımızdır Niye düşmanımızdır? E dedi o harpleri zelzeleleri felaketleri getiriyor Allah Teala dağıtın dedi Estaizu Kul, "Kıtan, Adül Lijibril, faynehu neszlehu, ala qalbik, MEN KAN ADOL LILLAHİ VƏ MELAİKETİ Hİ VƏ RÜŞÜLİ Hİ VƏ JİBRİL VƏ MİKAL VƏ RÜŞÜLİ Habibim şöyle ki, kim Cibril'e düşmansa gebersin, ölsün. Çünkü Cibril kalbine, Allah'ın izniyle öncekileri doğrulayan müminlere hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Cibril indirdi. Kim Allah'a düşman, meleklere, peygamberlere, Cebrail ve Mikail'e düşmansa, Allah'ta o kafirlere düşmandır. Şimdi, dediler ki, bizim dostumuz Mikail aleyhisselamdır. Niçin Mikail aleyhisselam bollukları, bereketleri, rızıkları, yağmurları getiriyor? Dedi ki o biri Allah'ın sağında duruyor, biri de Allah'ın solunda duruyor, onlar da dargındır, aralar hiç iyi değil, hiç görüşmezler dedi. Ulan ne Yahudi alimi ya. O zaman bu ayet geldi. Sana diyorum Hz. Ömer devreye girdi. Hz. Ömer dedi ki Cibril ile Mikail birbirine düşman olmaz dedi. İkisi de birbirinin dostudur, Allah hepsinin dostudur. Kim Cebrail'e düşmandır, Mikail'e de düşmandır, Allah da hepsine düşmandır dedi. Tam ona göre ayet geldi. Hz. Ömer böyle çok işleri var. Ayet ona uygun geldi. Ya şimdi bu dosyalar Cebrail Aleyhisselam'a veriliyor, Cebrail Aleyhisselam'ın ne alakası var adamı birbirine ettirmeye? Allah yazmış, o yönetiyor. Yağmurların damlaları, yerden bitecek otların dosyaları Miki Aleyhisselam'a veriliyor. Bu sene gökten kaç damla damlayacak? Bunu Amerika bilebilir mi? Katarina ne yaptı Amerika'yı? Katarina, Matarina işte. Amerika'nın ne haberi var Katarina'nın ne kadar ortalığı yıkacağından? Bir şeyden haberi yok. Şimdi başka bir tane gelmiş, şimdi onların uğraşıyor, uğraşacak. Madem o yönetiyor dünyayı, bu kasırgaları durdursun, bu kadar masraf etmeye ne düşün var, kızdığı millete kasırgayı yollasın zaten, kendi iş gitmesin, canı çıktı Irak'ta. Evet. Aciz! Bir şeyden haberi yok. allah Teala her damlayı biliyor. Gökten kaç damla damlayacak, yerden kaç tane ot bittiğinden, sen kendi tarlanda kaç ot bittiğinden haberin yok. Türkiye'ye demiyoruz, İstanbul'a demiyoruz, Fatih'e demiyoruz, Terkos'a demiyoruz. Bütün dünya, kıtaları ve denizler, dörtte üçü deniz, o denizlere de yağıyor. Hepsine kaç damla damladığını ancak Allah biliyor. Bu dosyayı kime veriyor? Mikail Aleyhisselam. Yalnız tufan senesi, Nuh tufanı olduğu sene ölçü tartı şaştı, Allah indinde şaşmadı. Yalnız Mikail Aleyhisselam'a dedi ki, bu sene tufan olacak, bunun hesabını sana da vermiyorum. Bir tek ben biliyorum. Tufan senesi dışında وَمَا illa اِلَّا بِقَدْرٍ malum Yağdırdığımızı ölçüyle yağdırırız, diyor. Ondan sonra ne var? Hastalıklar ve ölümler. Bunların sahibi belli değil mi? عَزْرَائِلْ aleyhissalatu السَّلَاةُ وَسَّلَامُ İstersen onu da hiç sevme. Heh. Görüşürsünüz. Geldiği zaman. Sevişiyor musunuz? Görüşüyor musunuz? Bakarsınız ne tipte geliyor, ne şekilde geliyor. Sevilmez mi ya? Bizim canımızı alacak, Allah'a uçuracak ya. Biz cennete nasıl gidebiliriz başka türlü? Allah'a nasıl görebiliriz? Muhammed Mustafa'yı nasıl görebiliriz? Ölmeden ikramiye gelir mi ya? O bizi Allah'a kavuşturacak. Sevilmez mi Ali Aleyhisselam ya? Mübarek. Sevilmez mi? Sev de sana hoş gelsin. Hatır için hoş gelmez ha. Doğru adam ol. Ondan sonra Ameller dosyası. Ameller ne demek? Bu sene hanginiz kaç rekat namaz kılacaksınız? Kaç oruç tutacaksınız? Allah muhafaza. Kaç kere zina yapacak? Kaç kere içki içecek? Kaç gıybet yapacak? Kaç namaz kaçıracak? Kaç... Bütün amellerimiz dosyada. O kime veriliyor? İsmail Aleyhisselam'a. Hangi İsmail Aleyhisselam? O İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu değil. Ya birinci kat semadaki miras gecesi görevli melek, emrinde yetmiş bin melek var, her birinin emrinde yetmiş bin melek var. Göklerin amiri odur. O İsmail sahibi semayet dünya. Benzikas semanın sahibidir. Ona veriliyor. Kiram ben katibin sağımızda solumuzda yazıcı melekler günlük dosyamızı ondan alıyorlar. Şimdi bir senelik ona veriliyor. Öbürleri de günlük alıyor. Günlükte ne var? Günlükte ne var mesela? Sen yataktan sabaha kalktın. Akşam yatana kadar kaç nefesinde neler yapacağın? Hepsi yazılı. Yalnız o meleklere deniyor ki. Siz bu dosyayı alıp da onun amel defterine işlemeyin. Ya ne yapın? Akşama kadar onu takip edin, şahit olun, yaptıklarını kaydedin, sonra akşam dosyasını kapatırken günlük hesabını bizden aldığınıza bakarsınız. Bir bakıyorlar, santim saniye şaşmamış. Orada ne yazıyorsa onu yapmış. E Allah bilmez mi ne yapacağını da yazmaz mı? Allah'ın ilmi şaşar mı? Değişir mi? Bir gün gidiyorlar, diyorlar bizim adamı uyuttuk. Yani adam uyudu, bizim işimiz bitti. Uyurken de günah yapamaz ya. Amel de yapamaz. Ne olacak? Ne olacak? Yarınki dosyayı almaya geldik. İsmail Hacem diyor ki, bizde sizin adamınızın yarın bir ameli gözükmüyor. Allah Allah, bu herif akşama kadar uyuyacak mı yoksa hiçbir şey yapmayacak? Akşama kadar uyusa da çok şey yapmış olacak tabi, namazları kaçıracak, neler yapacak. E ne oldu? Bir de geliyorlar ölmüş. Çünkü onların haberi yok, her birinin görev alanı farklı. O diyor, yarınki dosyayı alalım, bakalım bugün ne yapacak? Adam ölmüş. Onlar da diyorlar, bizde ameli gözükmüyor, bitti ameli kesilmiş. Ya. Tüpta min şaban la şaban. Ejeller şabandan şabana kesilir. Berat gecesinden berat gecesine kesilir. Bu gece neler oluyor? Hakkımızda ne kararlar veriliyor? Hocam Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Adam bu gece nikah kıyar. Dün biz Bursa'da bir düğündeydik. Nikah kıyar. Zifafa girer bu gece. Ve çocuğu olur bu gece. Fakat nusukha ismi Halbuki bu gece diyor adı ölüler dosyasına yazılmıştır. O göbek atıyor evlendim diye seviniyor. Çocuğum oldu diye mutlu oluyor. Seneye beraata çıkmayacak. Deftere bu gece adı ölüler arasına yazılmış. ya Onun için bu gece hakkımızda ne yazılacak? Bizi ilgilendirmiyor mu bu? Ben dün onu söyledim. Dedim ki yarın senin hakkında çok önemli bir karar alınacak. Ya beraat tahliye veyahut hafif süresi uzat veyahut idam. Bu gece bir insan yatabilir mi? Şöyle yatar, ya ben ne yaparsam yapayım, karara etkim yok derse, yatabilir. Ama karara etkisi varsa, sana denirse ki şunu şunu yaparsan bu kararı etkilersin, şunu şunu ararsan, şunu araya koyarsan bu karar değişir derlerse, sen de bu sözü getirene inanıyorsan eğer, yatabilir misin? Bir kişi akıllı çıkmaz ki yatar diyen. Ha. Siz inanmıyor musunuz Muhammed Mustafa'ya? sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dua yaparsanız bu kararı etkilersiniz diyor. Siz şimdi bu habere inanmıyor musunuz? E inanıyorsanız nasıl yatabilirsiniz şu duaları yapmadan? Madem inanıyorsun karara etkin var. Bir senelik başına gelecekler. Karara bağlanıp meleklere teslim edilecek. Daha da değişmeyecek. O zaman inşallah son bahseyi dinlersiniz. Bakalım ne ameller söylenecek size? Ne yaparsanız ne yazılacak size? rahman. Evet. Ölecekler bu gece yazılıyor. Ve fiha turfa amalım kulların amelleri bu gece Allah'a gösteriliyor. Bir senelik yaptıklarımız bu gece Allah'a arz ediliyor. Ya kabul edecek geçen senemizi yaret edecek bizi. Allah'a. Allah. Nasıl yatılır ya? Bu gece nasıl Resulullah sordular niye çok şabanda oruç tutuyorsun? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem amellerimiz o ayda Allah'a gösteriliyor. Berat gecesi. Ecelimiz o ayda yazılıyor, berat gecesi. İstiyorum ki amelim Rabbime gösterilirken, ecelim yazılırken, oruçlu olayım da Allah bana acısın. E şimdi gece oruç yok, anladık ama bugünün orucu, yarının orucu geceye tesir ediyor. Onun için Resulullah Şaban'ı oruçlu geçiriyor, orucun bereketine bu yazılar hayırlı yazılıyor. Hiç, ya, efendim, yenilip içilip yatılır mı diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ameller bu gece Allah'a gösteriliyor. Ya Rabbi, çok berbat amellerimiz var. Bize gösterilse bizim amellerimiz biz bile beğenmeyiz ha. Bize deseler ki kabul müret mi? Biz de deriz ki böyle de bir amel olmaz. Reddedelim ha. Ama ya Rabbi, sen bize benzemezsin. Sen fazl kerem sahibisin. Sen çok cömertsin. Ya Rabbi fazl-ı ile kabul et bizim amellerimizi. Bu gece bir senemizi kabul et ya Rabbi fazl-ı Bütün ameller gösterilecek. Ve fiyatun zelu erzaquhum. Bu gece rızıkları indiriliyor. Rızıklar bu gece indiriliyor. Bu sene ne kadar kazanacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, borçlarını mı ödeyeceksin, batıracaksın mı, çıkacaksın mı? Bu gece. Hepsinin takdiri, taksimi, kısmet gecesi, tekfir gecesi, kader gecesi, tekfir ne demek? Günahlara kefaret. Cuma gecesi haftalık günahlara kefaret. Berat gecesi yıllık günahlara kefaret. Kadir gecesi ömürlük günahlara kefaret. Bu gece Allah Kabe'ye nazar ediyor. Ey muvare, Kabe'de olmak varmış ama orada yazsın Fazl-ı Kerem'iyle. İnnellahi <gülüyor> elhazu ile'l-Kabe'di kulle'am. Ve de'l-geleyte nısfı min Şaban. Şaban'ın yarı gecesi diyor, Kabe'ye bir bakış nazar eder, bir tecelli yapar, bütün Müslümanların kalbi Kabe'ye doğru akar diyor o gece. Bu gece zemzem taşar. Halül Kâhri Hazretleri Mekke'de yaşadı, diyor ki, kuyu taşardı diyor zemzem. Berat gecesi zemzem patlama yapar. Onun için zemzem içmekte fayda var. Varsa evlerinizde bolca zemzem içilsin bu gece. Bütün zemzemler karışır o. O bereket. Allah Allah. Böyle bir gece ya. Böyle bir gece. Allah ilimlerimizi de artıracak. İlahi ilhamlarımızı artıracak. İnşallah. Hepsine işaret var bu gece. Dedim ki Ya Resulallah. Ayşe diyor. Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi? La Yaşe. Kimse giremez. Sen de mi ya Resulallah dedi İlla ye tegammedin ene rahmet Ben de amelimle cennete giremem Allah bana da acıyacak da cennete sokacak dedi Ayşe şaşırdı o amele O amelin fazlalığına Bu mübarek gecede yaptığı vazifelere Evet Şimdi neler yapacağız? Onlara temas edelim ancak Bir hadisi şerif daha rivat edelim ve Hureyre radıyallahu anh rivat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Cibril bana geldi Şaban'ın yarı gecesi. Dedi ya Muhammed, irfa Raşike ile sema, başını semaya kaldır. Bir baktım diyor. Dedim ey Cibril bu nasıl bir gece? Dedi hadi leyleyeftahullahü subhanühü ve tezemme tebab min Bu gece Allah 300 rahmet kapısını açmıştır bu gece. Yagfiru li cemi'en men laşuk bi şey'a kendisine ortak koşmayan herkese affedecek bu gece. İlla en yegüne saahiran büyücüyse bu büyücülük, sihir yaptırmak, el kainen gayiptan haber veren kahinlere gitmek inanmak, ev müdmine kamr'ın içkiye devam etmek, umsurran ale riba ve zina faiz ve zinada ısrarcı olmak. Bunlar tövbe etmeden af olmazlar dedi. Gecenin dörtte biri geçti Cibril geri geldi. Dedi ya Muhammed başını semaya kaldır sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başımı kaldırdım diyor. Gök kapıları açılmış Birinci kaç semadan arşa kadar melekler bütün secdeye kapanmış. Hepsi benim ümmetimin günahları için istiğfar ediyorlar. Allah Allah. Böyle bir gece. Meleklerin bayramı bir gece. Müslümanların iki bayramı var. Ramazan kurban bayramları. Meleklerin gökte iki bayramı var. Berat gecesi. Kadir gecesi. Meleklerin de bayramı mübarek olsun. Bu mübarek gece. Onlar bizim bayramımıza nasıl iniyorlar bayram namazlarında. Bu gece de bizim için istiğfar ediyorlar. Mübareklerin bayram. Melekler gece bayramı yapıyorlar çünkü onlar uyumazlar. İnsanlar gündüz yapıyorlar çünkü onlar uyurlar. Cebrail aleyhissalatu vesselam'ı Allah Teala bu gece cennete gönderiyor. Ve cennete nida attırıyor. Süslenmesini emrediyor. Cennet süslenmiş, donanmış, kuşanmış bu gece alem var cennette. Bu inna allâh kadâte kâfî leyleti hadi, Adeden cûh missemâ, adeden yâh middûnya ve ne var, kışı, cerevesi, cibali, Ey cennet, senin bu gecende, bu süslendiğin bayram gecesinde, meleklerin bayramı olan bu gecede, gökteki yıldızlar kadar, dünyanın günleri ve geceleri kadar, ağaç yaprakları kadar, dağların tonacı kadar, kum taneleri kadar cehennemden beraat var bu gece. Cennete müjde veriyor, sana çok müşteri geliyor bu gece. Cennetin en çok sevindiği şey, bana bir adam gelsin. Cennet istiyor bir ümmet kurtulsun. Bu gece. Baktım diyor gök kapı cennetin kapılarında kaç kapısı var? Sekiz. Birinci kapıda bir melek. Tuğba Ali Ben Fi Hazi Bu gece eğilen Allah'a rükû edenlere müjdeler olsun. İkinci kapıdaki melek Tuğba Ali Ben Secde'de Fi Bu gece secde edenlere müjdeler olsun. Üçüncü kapıdaki melek Tuğba Ali Ben Dea Fi Bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Dördüncü kapıdaki melek Tuğba Ali Zakirin Fi Hazi bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşli kapıtak melek. Tuğbe halim en mekâmin Bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Ağlamak nasip etsin Allah. Allah Teala bir kalbimize bir ürperti versin. Allah Teala meleklerle musafaa etmemizi nasip etsin. O anda kalbimize bir tecelli versin. Tüylerimiz diken diken olsun. Bir ağlama gelsin inşallah. O ağlama yalnız olsun. Kimse bizi görmesin. Allah'la aramızda olsun. O göz damladı mı Allah gözümüz cehenneme haram olsun. Ya, Allah korkusundan ağlamak. He, bu gece öyle bir ürperme hali gelirse anlayın çok meleklerle musafaha olmuşsunuz. Ya o ağlama hali gelecek. Tu ba'limen amil kayran fiadil el. Bu gece hayır işleyenlere müjdeler olsun. Altıncı kapıda melek tu ba'il Müslüman <gülüyor> fiadil Bu gece bütün Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek Tuba Alimen Karafiyadilleyil. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Ve yine diyor Helmi Şahî ve Yutas şöyle: Ey Müslümanlar, var mı bir şey isteyen Muradına na'il olsun. Sekizinci kapıdaki melek Helmi Mustafenin feyuhfarale. Var mı af isteyen Allah'tan mahfırat olsun. Dedi: Ey Cibril, bu kapılar ne kadar açık kalacak? Buyurdu ki imsak oluncaya kadar, işte beş on gece çeyrek geçene kadar. 300 rahmet kapısı açık kalacak. Kel kabilesinin koyunları kadar günahkar kullar bu gece azad olacak. Ya şimdi şimdi gelelim ne amel edeceğiz? İnşallah onu anlatalım. Sessiz olun. Şu amelleri de inşallah takip edersiniz. Evvela en üstün amel tabi nedir? Namazdır. İsa aleyhisselam bir kayanın yandan geçerken pam parladığını, nur gibi yandığını görünce Allah Teala vahiydi sana daha acayip bir alamet göstereyim Buyur yarım. Kaya bir yarıldı Mübarek müzat. Bembeyaz sakallı Yanında bir üzüm asması var Elinde bir baston Dedi ona sen ne kadar zamandır burada ibadet ediyorsun Dedi dört yüz senedir Şaşırdı kaldı Ya Rabbi dedi Senin acaba bu kulundan daha kıymetli bir kulun var mı? Dört yüz senedir kayaların içinde ibadet ediyor Mevla buyurdu ya İsa, Ahir Zaman ümmetinden, ümmeti Muhammedden sallallahu aleyhi ve sellem, Berat gecesi iki rekat namaz kılan bu kulumun tüm amelinden eftaldir. İsa aleyhisselam dedi Leyteni kuntu ümmeti Muhammed. Keşke ben de Muhammed ümmetinden olsaydım sallallahu aleyhi ve sellem. Onun duası kabul oldu, kıyamete yakın bu ümmetten olacak, inecek, o şerefi de alacak. En üstün amel namaz. Ancak burada dokuz tane namaz rivayet ettim. Sayfa 137'den itibaren. Hazreti Ali'den rivayet buyurdu, ''Ya Ali, kim Şaban'ın yarı gecesi yüz rekat kılar, her rekatta bir Fatiha'dan sonra on ulhü Allah okur.'' Efendim, toplamı kaç kulüvallah eder? Bin. Kim bin tane ihlas okursa canını cehennemden satın alır. Hadis-i şeriftir. İsteyen on rekatta yüzer ihlastan yine bin iklas okuyabilir ama o zor olur. Çünkü yüz ihlası ayakta saymak şaşırmaya sebep olur. Bir de belin böyle demir gibi olur. Yine rükulu secdeli olanda hem subhaneler, sahiyatlar, salatlar fazla olur. Hem de hareket ettin mi uykuda dağılır, biraz daha sayıt güzgün olur. Yüz rekat daha güzel. Efendi Hazretlerimiz mübarek 80 yaşında belden aşağısı tutmuyor, o şekilde yüz rekatı kılıyor, tesbih de sayıyor rekatlarını. İki rekatla bir tesbih çektiriyor böyle. Mübarek orada camide duruyor. Ya biz, Nasıl kılmayacağız? Şimdi, ya Ali kim bu namazı bu gece kılarsa o gece istediği her muradı ihsan olur. Allah Teala onu kötülerden yazıysa değiştirir, iyiler defterine kaydolur. Allah Allah. 70 bin melek ona gönderir, sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adin cennetlerinde yedi yüz yetmiş bin melek köşklerini yaparlar, ağaçlarını dikerler. Göz görmedik, kulak işitmedik, hatırı hayale gelmedik nimetleri hazırlarlar. Bir daha seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Kulüvallah'ın her bir harfine Allah 70 bin huri nasip eder. Her bir hurin hizmetçileri var, gilmanı var, vildanı var, kapıcıları var. Neler neler neler. 70 şehit cevabı ihsan olur her okuduğu kulüvallah'a. Bundan evvel kıldığı namazlar kabul olur, bundan sonra tüm kılacağı namazlar garanti kabul olur. Ana babası ölmüşse cehennem ateşinde olsa o namazda bir dua yapsa ana babası müşrik değillerse cehennemden çıkartılır. Hemen bu gece oradan alınır oraya. Ya bu kadar müjdeler var. Yalnız şirk koşmuşsa azabı hafifletilir ancak cehennemden çıkmaz. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun cennetteki yerini Allah'ın yarattığı şekliyle açıkça görmeden ölmez. Ölmeden görür. Yani artık Ölümden evvel ne şekil gösterilecekse. Beni hak gönderen Allah'a emin ederim. Gece ve gündüz 24 saattir. Bu saatlerin her birinde Allah'a 70 bin melek gönder ona selam verirler. Onunla musafa ederler. Sura üfleninceye kadar ona dua ederler. Kıyamet günü Evliyaullah'la beraber haşrolur. Ve kiramen Emir olur Bu kulumun üzerine günah yazmayın. Bir daha seneye kadar hasenelerini sıralı yazın. Kim namaz niyetiyle, ahiret niyetiyle bu namazı kılar Allah ona bu gece kendi katındaki bütün derecelerden nasip ayırır ve yüz melek gönderir. Dünyadan çıkmadan yüz melek gelir. Artık bazı rivayetlerde rüyasında, bazı rivayetlerde alenen, bazı rivayetlerde o kendisi farkında olmayabilir. Bazı rüyaları zaten insan hatırlamıyor. Çoğu rüyaları insan hatırlamıyor, görüyor, hatırlamıyor. Ancak yüz meleğin otuzu cennetle müjdeler, otuzu cehennemden beraat verir, otuzu hata yapmasın diye onu korurlar. Onu da ona hile yapan, tuzak kuran düşmanlarına hile yaparlar, düşmanlarını yenerler. Dünyanın belalarını defederler, şeytanın hilelerini uzaklaştırırlar. En büyük mesele vesveseleri ondan defederler. Hz. Hasen-i Basri buyurdu ki, sahabe-i kiramdan 30 tane zat gördüm. Bu namazı bana rivat ettiler ve buyurdular ki, bu namazı kılana Allah bu gece 70 kere tecelli eder. Her bir tecellide yetmiş muradını ihsan eder, en aşağısı günahlarını affeder diyor. En aşağısı. Yani yetmiş kere yetmiş muradın hasıl olur. Ancak yetmiş tecelli nasip olur. Zaten bin kere kulüve okuyan cennette yerini görmeden ölmez diye ayrıyetten hadisler var. Cehennemden beraatını alır diye hadisler var. Şimdi bu bir. İkincisi kısa olan bir rivayet var. 12 rekat kılarsa eğer 100 rekatta gözünüz kesmiyorsa, uykunuz ağır bastı, her rekatta bir fatihadan sonra 30 kulüvallahu kursa, cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz. Şu hadis-i de çok amele şayandır, de gördüm, Hz. Ali vaat ediyor, Resulullah'ı gördüm, Berat gecesi, 14 rekat kıldı. 14 rekatı bitirince, 14 fatiha, bu 14'ler Halil Kari diyor, geçen 14 geceyi toparlıyor, hep 14, rakama dikkat et. Geçen geceler 14. 14 var 14 kulu Allah 14 felak 14 nas bir adet gülzi bir de lekacakum resulün tevbe suresinin sonu burada yazılıdır 148'de hani Kur'an'dan arayamazsa burada lekacakum yazılıyor bunu okudu sonra dedim ya Resulullah sizin bir şey yaptığınızı gördüm bu amelinizin fazileti nedir buyurdu ki men sana amsellezi raet şu gördüğün ameli kim berekat gecesi yaparsa kaneluki husine hacjeten mebrur 20 tane makbul hac Makbul hac. Yüzde yüz makbul hac. Yirmi sene makbul oruç. Makbul. Yirmi sene. Sabahı da oruca niyet ederse yarın, o da iki sene oruç dedi. Bir sene geriye oruç sayar, bir de gelecek seneyi tüm oruç sayar dedi. Yarınki günün orucu. İşte bu namazda böyle rivayet ediliyor. Daha burada değişik namazlar var. Ancak ben size söyleyeyim, eğer yüz rekatı kılarsanız ne ala. Kılamazsanız on iki rekatı ihmal Etmeyin bu on iki rekatta da yine on kulüvalla okuyun ihmal etmeyin hiç olmasa 120 ne diyor 120 kulüvalla diyor bu usta bir hadis şerif var günahları sinilir ömrüne bereket verilir daha çok rivayetler var şimdi Kurandan okuyacağınız sureler söylüyorum duhan suresi akşam namazına başladım biraz okudum tabii siz üç sayfadır Kuranda duhan suresini bulursunuz. Duhan Suresi Berat gecesinden bahsediyor. Fiyle mübareke. Kim Duhan Suresini okursa buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif sahittir. Geçmiş günahları affolur. 70 bin melek sabaha kadar onun için istiğfara memur olur. Duhan Suresi 3 sayfadır Kur'an'da. Hamimlerde bakarsınız. Onu okursunuz. İnşallahü Rahman. Ancak Secdelerdeki dualar hakkında şimdi ezberleyin dese ezberleyemezsiniz. Ancak bazı zeki adamlar olabilir. 166. sayfede birinci secde duası. E ben secdede bunu okuyamam ezberleyem. O zaman namazdan sonra oku. Allah secdede saysın inşallah. Ama ezberlerseniz güzel olur. İkinci secde duası. İki secde arasındaki dua bir satır. Allah mehebli kalben nakiyen takiyen min eşriki la kafiran la müşrik. İki secde arası dua reddolmaz. 2. secde duası burada 169'da. Bu da kısadır. Ancak bir dua var. Aşha namuz dedi ki: "Ya Resulullah bu gece secdede bir dua yaptığını duydum. Hiç bu duayı yaptığını duymamıştım. Ya sen onu öğrendin mi?" dedi. "Öğrendim ya Resulullah." O zaman öğren ve herkese öğret. Cibril bana öğretti, buyurdu ki secdede bunu tekrar tekrar okumalısın. Ve bu duayı bana emretti diyor. Bu dua 170. sayfede bir kafayı zorlasanız ezberlersiniz inşallah. Eudü birillâhı kemüsehâdın. Gazabından rızana sunuyorum, azabından affına sunuyorum, senden sana sunuyorum. Bunu okursanız, 170'te ezberlerseniz çok makbul bir dua olur. Şimdi bu gece kaza ve kaderler Size hayırlı yazılar yazılsın, istiyor musunuz? Bir sene rahat edesiniz, istiyor musunuz? Ha size bir meşayihin duasını öğreteceğim. Bu denenmiştir. Şeyh Ahmet Direbi Hazretleri'nin mücerrebatında var. İmam-ı Zebidi söylüyor. Bütün meşayih bunu öğreniyor, öğretiyor. Bu dua denenmiş bir duadır. Ve Allah dostları bununla amel etmişler ve kazanmışlar. Efendi babamız Hacı Ali Adem Efendi de ...bu zatı kabul ederdi... ...Ahmet Direbi'nin mücerrebatından... ...Kuran'ın kenarında notları var... ...şimdi ne yapacaksınız... ...bak... ...altı rekat namaz... ...her rekatta bir fatihadan sonra... ...altı kulü Allah ...kolay mı? Tam dişinize göre... ...altı rekat... ...her rekatta bir fatihadan sonra... ...altı kulü valla... ...üç, üç selamla altı rekat bitti... Yalnız burada şu var. iki rekat altı kulüv Allah'a olan iki rekatı kıldınız. Ne okuyacaksınız? Bir Yasin. Yasin ne niyetle okunursa o niyete geçer. Bir Yasin 23 hatimdir. Bir Yasin 23 kere Kur'an'ı hatmidir eşittir. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Müslümanın kalbi, Kur'an'ın kalbi, gecenin kalbi birleşirse iş biter. Şimdi İki rekat okuldun altı ihlas ile, bir Yasin, şimdi birinci Yasin'de neye niyet edeceksin? Yasin niyetle okunacak, ne niyetle okunursa o niyet. Karnı aç olan Yasin okusa doyar, susuz Yasin okusa kanar, hapis Yasin okusa çıkar, kim ne niyetle yaparsa Yasin'dir, şifre Yasin'dir. Birinci niyet, Allah ömrünüze bereket versin de bu sene ölmeyin inşallah. Ha bir sene daha bir yaşama alalım he? Birinci Yasin bu niyetle. Ya Rabbi ömrümüze bereket ver. Biz daha amel etmek istiyoruz. Tamam. İlk Yasin. İkinci iki rekat. Ondan sonra niyet Yasin okunacak. İkinci Yasin'in niyeti. Ya Rabbi benden bu sene bütün kaza belaları kaldır ve rızkıma bereket ver. Rızkıma bereket ver demek ne demektir? Belki çok kazanmazsın ama belalar başından kalkarsa çok masraf çıkmaz. Çok masraf çıkmayınca yine çok kazanmıştan iyi olursun değil mi? Bak 100 milyar kazanırsın 150 milyarlık bela gelirse Ne oldu bu? 20 milyar kazan hiç de bela gelmesin Ye hiç! Ha, Allah rızkınıza bereket verir 3. 2 rekatı kılarsınız 6 kulü namaz bitti Yasin Ne niyeti okuyacaksın Yasin? Ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme Elden ayaktan düşürme, borç dilendirme Son nefesimde imanla çene kapamak nasip üstü hatime. Üçüncü niyet, üçüncü yasin Ondan sonra beraat gecesi duası var. Beraat gecesi duası okunacak kaç kere? On kere. Bu dua, aman ben sizi seviyorum ha. Bu duayı okumanızı istiyorum, bu kısa bir şey bu. Bunu yapın, Allah ömrünü bereket verecek, size bela göstermeyecek bir sene. Bak burada birbirinden bize hayır yapalım. Şu kitap çıkmıyordu. Canım çıktı bunu yetiştirene kadar. 3-4 gece uyumadık uyumadık artık baktık kafada dönmeye başladı. Nescafe de para etmiyor. İçiyoruz yok, arkadaşlar yalvarıyor hocam bize müsaade et biraz uyuyalım. Çalıştırıyorum adamları şimdi, o yatıyor o kalkıyor, o yatıyor o kalkıyor. Yalvarıyorlar bize, bizi uyut. Ya uyumayın diyorum, yetişmeyecek kitap ya. Ümidi kestim. Baktım ki dedim bu beraatı yetişmez. Çünkü dört gün beş gün evvel matbaaya vermesek bu gece yetişir mi? Ucuna geldi. Ümit de kesti. Cemaattan birisine dedim. Sen bir Yasin oku. Bir ihlaslı birisidir o. Dedim bir Yasin oku bu gece bir duaat açılsın dedim. Kafamız şaşırttı. Kitap yetişmiyor. Sabah telefon etti. Dedi Yasin okudum yattım. Bir de gördüm ki sen rüyada diyorsun ki yeşil kağıtlar geldi. Beraatlar kitap bitti yetişti. Yahu... Yeşil kağıtta da ne biliyorsun dedim ki Berat kağıdı yeşil olur Halbuki o bilmiyor onu <gülüyor> Dedi böyle gördüm dedi Dedim o zaman biz biraz daha uyumayalım dedim o zaman Ve bu kitap size yetişmeseydi ben üzülecektim Çok üzülecektim Bu sene belasız geçsin istiyorum Hep ümmeti Muhammed'e helas olsun Bu dua Evliyaullah'ın duasıdır İlahi cüduke delleni alek ne diyor biliyor musun Ya Rabbi senin cömertliğin diyor, beni sana seni bana gösterdi, git ondan iste dedi diyor. Senin öyle bir lütfun ihsanın var ki diyor, istemeye yüzüm yok ama o cömertliğin dedi ki diyor, yine ondan iste dedi diyor. Bu duanın neticesi şu. Ya Rabbi diyor, manaya bak. Arapça bilmiyorsanız da Türkçesini okuyun diyorum ama yine siz Arapça okumaya çalışın. Bilmeyen Türkçe manasına okuyorsunuz. Ey Allah'ım diyor. Eğer katındaki levh-i mahfuzda, beni... Kötü, imansız ölecek, rızkı dar, kovulmuş, melun bir adam yazdıysan sen Kur'an'da diyorsun ki Allah dilediğini siler, istediğini yazar. Sana kimse bir şey soramaz. Allah'ın bu ayet hürmetine diyor ve berat gecesi yaptığın en büyük tecelli bu geceki tecelli 18 bin alemde Üftade Efendi Hazretleri buyuruyor 18 bin alemde Allah peygamberine bu gece tecelli etti. Onun için diyor 100 rekat şükür kıldı diyor. Bu geceki tecelli en büyük tecelli. Ya Rabbi diyor, Berat gecesindeki tecelli hürmetine. Sen beni kötüler defterinden, rızkı darlar defterinden sil. Senin katında Said, Bahtiyar imanla ölecek. Hayırlara muvaffak, rızkı bol kullarına çevir diyor. Bu dua bunu söylüyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahan Kabe'yi tavaf ederken ağlıya ağlıya yalvarırdı. Cennetle müjdelenmiş olduğu halde ''Ya Rabbi'' diyor ''Ömer'i kötüler arasına yazdıysan sil de çıkar iyilerin arasına geçir. Ya Rabbel Alemin'' diyordu. Biz nasıl okumayacağız bu duayı şimdi? Hz. Ömer ağlayarak okuyordu. Onun için bizim hepimizin kötülerden yazılmış olma ihtimalimiz var. Rızkı dar ihtimalimiz var. Hayırsız uğursuz ihtimalimiz var. Ama bu duayla inşallah bu gece ''Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Ya Rabbi sana bir şey zor gelmez. Ya Rabbi senin bilmen yeter. Ya Rabbi la ilahe aleti subhaneke var içerisinde çok muazzam bir dua şakavetimiz, bedbahtlığımız, mahrumluğumuz silinecek bildiğimiz, bilmediğimiz en çok senin bildiğin, senden iyi kimsenin bilemediği bütün hayırları bize gönder bütün belaları bizden kaldır Ya Rabbi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem 172 bir tane içinizde akıllı çıkıp da bu duayı okumadan yatarsa aklına turp suyu sıkmak lazım Artık Allah hayırlı amellere muvaffak etsin. Uykularımızı gidersin. Allah ibadet neşesi versin. İbadet kuvveti versin. Allah Teala sabah namazına cemaate çıkmayı nasip etsin. Allah Teala yarınki oruca muvaffak etsin. Allah Teala beratlarımızı ihsan etsin. Boyunlarımızı cehennemden azat etsin. Amin diyen kullarını nar cehennemden azat etsin. Amin. Şimdi dualar yapalım inşallah. Hep beraber bu cemaatle yapılan dua da tek başına yapana benzemez. Çünkü cemaatle yapılan yüzde yüz kabul. Bu kadar amin var. İçerisinde kabul kullar var. Onların hürmetine hep de toptan bazaraf oluyor. İnşallah. Efendim kardeşlerimiz. Şimdi size duyurduğumuz şeyler, ilanlar. Nedir o? Salı akşamları muhtat sohbet devam ediyor. Ramazan şerif yaklaşıyor aman Şaban'ın son haftaları ve Ramazan'da sohbetleri kaçırmayın her salı akşam namazını mütakip saat sekizden sonra akşam erkene de gelse şimdi Ramazan'a kadar iki hafta daha var saat sekiz sekiz buçuğa doğru sohbet başlıyor sohbetleri kaçırmayın Ramazan'da teraviden soruya alınacak inşallah böylece sohbetler devam ediyor ilim meclislerine iştirak edin insanları davet edin İkincisi Şaban Şerif'le ilgili bu risale yeni çıktı yalnız Tabi biraz fark oldu fiyatında, onu da sebebini söylüyorum. Şamua kağıt basıyoruz. Dediler ki matbaa işi bu, ben anlamıyorum siz de sorabilirsiniz, yerli şamuaya basılırsa formatların yetişmeyeceği. Dün gece için alacağız, cuma gecesi kapanacak, yetişmeyeceği onun için ithal şamua kullanıldı, öbüründen farklıdır Recep'ten. İthal şamua kullanıldı, daha bir incedir herhalde, bu yetişir dediler. Biz de dedik ki fark vereceğiz ne olursa olsun yetiştir bu berat gecesi bu millet amel etsin bu dualarla. Bir milyon için iki milyon için e, sigaraya veriyorsun beş milyon on milyon. Şarkılara türküle veriyorsun cehennemi satın alıyorsun on milyona yirmi milyona yani. Biz dedik ki yetişsin ne olursa farklı olsun dedik acele edildi. O yüzden böyle bir iki milyon oynayabiliyor. Bunu size duyuruyoruz yanlış anlaşa vesile olmasın. Şaban şerifte eşsiz ilimler var. Kimse bundan okumaktan mahrum kalmasın. Bu mübarek gecede amel etsin, yeşil kağıt insin inşallah, berat nasip olsun inşallah, bu şaban şeriften alın. Ondan sonra efendim berat kandiliyle ilgili sohbet kasedi, geçen sene yaptığımız yeni sohbet, bundan da ulaştırın, alın dinleyin, sade berat değil, her gün her gece lazım, amel edin. Bir de namazla ilgili, en önemlisi yariki mübarek gün sadakaya hayraniyet edin, namazla ilgili olan kasedi, herkes ondan namaza başlıyor, namazsızlar kurtuluyor inşallah. Kimse namazsız etrafımızda kalmasın. Kimse Allah'ın rahmetinden kovulmasın. Ve bu gece içinizde beş vakit namazı aksatan varsa, eğer bu gece tevbe ettim, beş vakit namaza söz verdim demezse, hiçbir müjdeden nasibini almayacağını bilsin. Hiçbir müjde yok ona. Çünkü namazsızlık imansızlıktan sonraki en büyük günahtır. Zinadan da büyüktür. Bunu da söylüyoruz. Tekrar namaz, namaz, namaz. Beş vakit namaz. Buna söz verin. Ve bu namaz kasetiyle de insanları uyarın inşallah. İnsanlara hayır bırakın. Allah Teala hayırlarınızı artırsın. Size geçen geçen hafta dedik hazırlıklı gelin. Bu gece de duyuruyoruz. Hazırlıklı gelin dediğimiz konu nedir? Hazırlıklı gelin dediğimiz konu biliyorsunuz. Yayınlarımız başlıyor inşallah. Fakat tabi vericinin kirası var. Verici kirası vesair masrafları, şeyleri Hissedarlar toplandı etti ama bir o kadar da evde olmayan hesap çıktı çarşıda. Böylece masraflar var. Şimdi sizden bu gece ne için hayır isteniyor? Öyle bir hayırlı gecede öyle bir hayır nasip olsun size ki inşallah o hayır bütün ölmüşünüze kalmışınıza yetecek. O da nedir? Binlerce on, binlerce yüz, binlerce insanlar bu sohbetlerden mahrumdur. Şimdi hepsi duysaydı istiyoruz. Herkesin evine bu sohbetlerin Derslerin, vaazların girmesi için bir yayın başlatılıyor. İnşallah. Yayın başlamış durumda fakat tam bir faaliyete geçecek. Vericiler de güçlenirse Marmara bölgesine hitap edecek ki bu milyonlar demektir. İnşallah bu kadar insan hasretle bekliyor. Bu insanlar bu sohbetleri dinleyecek, namaza başlayacak, niceleri hidayet bulacak. Bunun için sizden bir hayır daha isteniyor. Bir gayret daha gösterirseniz bu mübarek ve rahat gecesinde... Bu insanların sel gibi cehenneme gittiğini gördüğünüzden Ya Rabbi biz acıyoruz Kullarının cehenneme gitmesini istemiyoruz Gücümüz yetmiyor onlara bir vaaz duyuramıyoruz Bu vasıtayla bu kanal vasıtasıyla herkesin evine hidayet girecek inşallah İnsanlar yola gelecek Ben de burada hisseder olayım ben de ortak olayım Ya Rabbi Bu kullarına hidayet bulsun onların hürmetine ben de af olayım Ya Rabbi Bu gece yaptığınız hayır Bütün musibetleri sizden kaldıracak İnşallah ömrünüze bereket katacak Rızkınıza bereket katacak. Bu öyle ekmeksiz kalmış fakire ekmek vermeye de benzemez. Açlıktan öleni doyurmaya da benzemez. Bu bir kişi cehenneme giderken onu cennete çekmeye benzer. Bu bir kişi azaptan kurtarmaya benzer. Bu yani aç doyurmaktan da önemli, fakir giydirmekten de önemli. En büyük hayır nedir deseniz bir insana İslam'ı tebliğ etmektir. Çünkü insanlar şirke sürükleniyor. Kanallar bütün insanları Hristiyanlığa davet ediyor. Ataşlığa davet ediyor. imansızlığa davet ediyor. Siz şimdi inşallah bir seferberlik yapın. Ama öyle bir yardım yapın ki bu yardımımız yeterli olsun. Ve çalışmaya hemen başlasın. Her yerde yayın olsun inşallah. İnsanlar da dinlesin, hidayet bulsun inşallah. Allah Teala bu gece beraatınızı vermesine vesile olsun. Muhammed Mustafa'nın şu duasına mazhar olun. رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ عَنَن۪ي ف۪ي شَهْر۪ي Şaban benim ayımdır. İslam benim yolumdur. Ben İslam'ı davet için, İslam'ı dünyaya duyurmak için canımı verdim. Sabahlara kadar ağladım. İnsanları cehennemden kurtarmak için tebliğ ettim, davet ettim. Bu yolu size bıraktım, emanet ettim. Benim ayımda benim yoluma yardım edene Allah rahmet etsin. Muhammed Mustafa'nın peygamber duasını bu gece almak sizin elinizde. İstiyorsanız ki, Resulullah'ın bu duası bu gece bana gelsin. Allah'ın rahmeti benim üzerime insin. Feyizleri bana yağsın. Hem de peygamber duasıyla tescilli. Nedir o? Bana yardım edene Allah rahmet etsin. Peygambere nasıl yardım edeceğiz? İşte onun yolu yayın edilecek. İşte onun dinine davet edilecek. İşte herkesin evine, ocağına sohbetler girecek. Bunun için bundan büyük Resulullah'a yardım olur mu? Bundan büyük tebliğ olur mu? Bu millet nasıl yola gelecek? Bir kişi namaza başlasa size yetmez mi? Bir kişi içkiyi bıraksa size yetmez mi? Onunla siz mağfiret olmaz mısınız? Resulullah sizden razı olmaz mı? Size duacı olmaz mı? Onun için ya Rabbi bu gece yardım edenlere Habibi'nin rahmet duasını ulaştır ya Rabbi. Bu gece hayır yapanlara, cömertlik yapanlara, cimrilikten kaçanlara, kısmayanlara, kesmeyenlere Ya Rabbi biz veriyoruz senin dinin yeter ki dünyaya yayılsın ya Rabbi. Habibi'nin yoluna veriyoruz ya Rabbi diyenlere. Resulullah'ın rahmet duası ulaşsın, Allah'ın beraatleri ulaşsın, tecellileri ulaşsın inşallah. Bizim derdimiz bir insan kurtulsun, Allah bu derdi size de tattırsın, Allah derdimize derman yarasın. Allah sohbetimize tesir yarasın. Allah bütün dinleyenlerin kalbine hidayet yaratsın, Allah yeniden kullanı dinine döndürsün, Kalpler Allah'ın elinde bu gece hürmetine çevirsin, Allah sizin de kalbinize cömertlik versin inşallah. Korkmayın ne verirseniz ben yerini dolduracağım diyor, Allah söz veriyor. ...Allah'a inanıyorsanız... ...Rasulüne inanıyorsanız... ...sadakayla kulunmalı eksilmez buyuruyor... ...ben Allah'a peygambere inandım... ...nefse şeytana küfrettim diyorsanız... ...cimrilik yapmayın... ...göreceksiniz bir sene bollukla kaynayacaksınız inşallah... ...şu İslam'da yayılacak... ...sohbetler duyulacak inşallah... ...şimdi... ...Necati hocamız ezan okusun... ...ezan okunurken yardım toplansın... ...ezanla Kamet arası kısa bir dua ile... Ezanla Kamet arası dua reddolmaz. O saatte de beraat duasını yapalım inşallah. Görevlilerin haricinde kimse toplamasın, acele de yapılmasın, o arada ezan okunsun. Müezzine icabet edin. Ezanı tekrarlayın onun peşine. Oturun evvel, oturun. Herkes otursun, ezanı dinlesin. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve salatil qaimah, ad seyyidina muhammedan al vesile ve al fadilah, ve rajlatan rafi'ata al aliyah, ve maithullahum al meqam al mahmudan illezi ve attah, inneke الله tuhliful mi'ad. Ve nechum neşhedü en la ilahe illallahü ehdehu, la şerike leh. Ve neşhedü محمد seyyidina muhammedan abduhu ve rasuluh, muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme rasule ve nebiyya. Amin. Subhane rabbil aliyyil aliyyil vab, ve ala Allahümme ya'alimu ya'halim ya'alimu ya'alimu ya'azim la ilahe illa te'ulana abdu illaha iyyaka anna ve ve teqabbel minna indeka entessemiyu l-alim Allahümme z'anna muhammeda sallallahu te'ala asallem mahu ehl Allahümme z'anna şuyukhanâ khayral jaza Allahümme inna nes'eluke aljannah ma qarrab eyleyha min kavlima ve na'udhu bike minen ma qarrab eyleyha min kavlima amel Allahümme inna nes'eluke ve na'udhu bike minen nar Allahümme inna nes' ana a'udhu bika min an-nar allahumma inna nas'aluka min al Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem as-salihun na'udhu bika min ash-shar ma sa'alaka sallallahu aleyhi ve sellem as-salihun Ve anta al-musta'anu alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim allahumma inna khayri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam اللهم ما كتبتنا علينا من قضاء فاكتب لنا خير القضاء اللهم اننا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اننا نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم ما قضيتها لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا اتنا من على خلقك يا فؤاد علينا بما انك وعدت وقدر لنا من فضلك واسع رزقك فجعلنا ممن يقوم لك فيها ببعض حقك. اللهم من قضيت فيها بوفاته فاغض مع ذلك له رحمتك ومن قدرت طول حياته فجعل له وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد خير خلقي وعلى آله وصحبه اجمعين الهنا تعرض اليك في هذه الليله المتعرضون وقصدك امل ما روه الطالبون ورغب جودك ولك في هذه الليله وجوائز وهبات تمن بها على من تشاء من عبادك وتخص من من خلقك. وتمنع وتحرم من لم تسبق له العناية منك فنسألك يا الله بأحب الأسماء إليك وأكرم الأنبياء عليك أن تجعلنا من من سبقت له منك العناية وجعلنا من أوفر عبادك وأجزل خلقك حظاً ونصيباً فقسمة وهبة معطية Fi kül gairen taksimu fi hadi lilleti fi ma bagdha min nurun tahdibe, av rıhmetin tanşuruha, av rızqın tabsutuha, av zurn takşuha, av zemin tawfuru, av şiddetin tadfaguha, av fıtne tan tazrifuha, av belaın tarfuru, Allahümme inne leke nesemâti lûtfun izzâ hebbet alâ merîz-i gafletin şefetuhu ve inne leke nefahâti atfın izzâ teveccehet ilâ esîr-i haven atlakatuhu bahri وإن لك سعادات إذا اخذت بيد شقي نسعدته وإن لك لطايف كرم إذا ضاقت الحيله لبذل بنسعتها وإن لك فضائل من علم إذا تحولت الى فاسد اصلحته وإن لك نظرات رحمة نظرت بها الى غافل ايقظته فهب لنا اللهم من لطفك الخفي نسمة تجفي مرض غفلتنا من لطفك الخفي نفحة طيبة تطلق بها أسرنا من ve Haznabah, Faznâ, bâginenatın kılavuzu, Tanrı'nın bizimle birlikte olan bir yol, Tanrı'nın bizi kurtaracağı bir yol. Tanrı'nın bizi kurtaracağı bir yol. Tanrı'nın bizi kurtaracağı bir yol. Tanrı'nın bizi حتى يتصل قلبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود وأكرم معبود نبتهل ونتضرع إليك في طلب معونتك ونتخذك يا إلهنا مفزعا وملجعا نرفع إليك حاجاتنا ومضالبنا وشكفانا ونبدئ إليك ضررنا ونففض إليك أمرنا ومناجاتنا ونعتمد عليك في جميع عمورنا وحالاتنا اللهم إننا وهذي الليل خلق من خلقك fıla tablunâ fiya, veya bada, bir şeyin, veya mekrûh, falâ tukdır علينا fiya mausiyet, veya zella, falâ tuzbün علينا fiya zamba, falâ tablunâ fiya illa bıllati ahsen, falâ tuzeyin lana jaraat, على محارمك, ولا إلى ولا إلى ولا ولا بحقك ولا في رزقك, ورحمه من رحماتك واعطيه من عطياتك اللطيفه برزقنا من فضلك وبك في شر خلقك فاحفظ لنا دين الاسلام وانظر الينا بعينك التي لا تنام واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة عذاب النار ربنا في الدنيا النار ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه Fi lailatı nisfı min şabān al-šehr al-akram, al-lati yifraku fih kullāmin hakīmin ma yibrām, ikšif ānna min al-bala ma nālam vā ma la nālam, wa gfilla ma antbihi ālam, ilāhā b الَّذِي يُفْرِقُ فِيهَا كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ مَا يُبْرَمُ اكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَاغْفِرْ لَنَا مَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ نَسْتَغْفِرُكَ فلا نعلم أمرا نختاره لانفسنا وقد فذزنا إليك أمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجعناك لفاقتنا بفقرنا فأرشدنا يا الله وتبدنا وفقنا إلى أحب الأمور إليك وأحمدها لديك فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد فأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhan Rabbi rabbil Al-ʿAzze Amma Yıçifun Selamun alel rabbil ve teala Ala Al-Mursalin Ve Alhamdulillah Rabbil-Alamim. Sallallahu Taala ala Sayyidina Muallana Muhammedin Ve Ala Ali O Cahibi Yüseleme Teslimen Kâti Ra Ve Rabbil-Alamim. Amin Amin Amin. La Şerofin Dervi Muhammedin Sallallahu Taala Ale Yüseleme Ali O Cahib Şahina Kâfe Ve La İmam Rabbanı Ma Masubey Duhra Şanaksı Madaletna Attar. Muhammed Halil Diyab bin Mustafa Ahmed Garibullah Bey Halil Nurullah ve Aliullah Bezazev enküseven çerimküseven damet ve Hajibullah Şeyhina ruhu ruhina hadina ila Allah el Ahadina Ali el Had el Khisavi ve ila Ru'al Halid bin Zeyd Abiye yubel ensari Muhammed el ensari Ebi Şeybet el Khudri ve ila ruuh cemii salih el fi cemarina ve ila Sultan Yavuz Sultan ve ila ruuh cemii el ve'l-arvahı şeyh-i islam-ı ismail-i efendime memma'a ve'l-arvahı cemih-i şuyuh-i islam ve'l-arvahı emmat cemaatine emmatine emmatil müslimine emmatihâdil